Whoa! Yeah. A Kainat, bugün 15 Nisan Cuma, yıl 2011, ay 4, gün 105, Kasım 159 1432, hicri Cemaziye Level 12, 1427, Rumi Nisan 2 Türk Kadınlar Birliği Kuruluş Yıl Dönümü, 1924 Yağmur Lale Mevsimi Turizm Haftası Günün Tarihi 99 yıl önce bugün, 15 Nisan 1912'de Sabaha karşı ikide batmaz olarak nitelendirilen ve o zamana deyin yapılmış en büyük transatlantik olan Titanik batmıştı. 80 yıl önce bugün 15 Nisan 1931'de Türk Tarih Kurumu kuruldu. Günün malumatı 15 Nisan Lale Bayramı. Asya kökenli olduğu söylenen lalenin Anadolu'da birçok yabani türüne rastlanır. Dağ lalesi, berri lale, kara lale gibi. Bazı kaynaklar Lale'nin 4. Murat devrinde Hollanda'dan bir elçi tarafından getirildiğini yazar. Diğer bazı kaynaklarda ise Lale soğanının 400, 400 yıl önce diplomat Jislandü Büzbek tarafından İstanbul'dan Avrupa'ya götürüldüğünü belirtir. Osmanlı İmparatorluğunda Lale devri verilen dönemde Lale çok büyük önem kazanmıştı. 1959'da açılan Lale sergisinden sonra ise İstanbul'da emirgen, emirgen korusu güzel bir lale bahçesi haline geldi. Yemek listesi gün 105. Karışık dolma, makarna, zeytinyağlı enginar, salata, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli mahalif takvimi. This is rock and roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote. Stay tuned for more rock and roll. Merhaba herkes. Açık Radyo Burası 949. AçıkRadyo.com ve Açık Gazte haftın son Açık Gaztesinin açılışını yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunçtan oluşan ekipliye birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Joey Ramone'un 2001'de onuncu ölüm yıl dönümü. 2001'de ölmüştü. Ne evet. çok olmuş ya. Evet. insana tuhaf geliyor ama. Lenf kanseri 49 yaşında hayata veda etmişti. Yaşasa 60 yaşında olacaktı. Kendisi ve bir de New York'ta şeyi de hatırlatalım East Second Street yani doğudaki iki numaralı sokakta kendisi adına verilmiş bir blog, bloka Joey Ramone meydanı ya da şeyi demişler işte bölgesi. Evet önemli. Do you remember rock and roll radio adlı parçayı çalarak da başladık. Joey Ramone'u anmak için asıl adı Jeffrey Rossheim'ın punk denen türün devrim de sayılabilir aslında kendi içinde küçük bir şey müzik anlayışında son müzikte yapılan son devrimci hareket diye de bakabiliriz. Onun başlatıcılarından öncülerinden biri. Selamlıyoruz onu ve günaydın diyerek de yola başlıyoruz evet Titanik'i de söylemiştik 99 yıl önce buzdağına çarpmış 1512 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı bugün ayrıca Cuma diye adlandırılan 1921'deki olay bu da çok önemli bütün İngiltere'de greve gidilmişti şeyleri e, maden sahipleri madende çalışan işçilerin ücretlerinde kesintiye gidince bütün Türkiye e, İngiltere'de adada Kara Cuma diye adlandırılan olay başlatılmıştı. 1946'da da şu olmuş. Şair Necip Fazıl Kısa Kürek Sümerbank'ın devlet kurumu gibi değil bir parti organı gibi çalıştığını söylemiş ve Üç buçuk ay hapis, 115 lira para cezasına çarptırılmış. Bunu söylediği için ifade özgürlüğü yokmuş galiba. 1983'te de İstanbul sıkı yönetim komutanlığı, vatandaşlıktan çıkarılan Yılmaz Güney ve Cem Karaca'ya ait her türlü eserin basım, yayın, dağıtım ve bulundurulmasını yasaklamış. Evet. 1983. Mi? E 30, 30 yani. sene, 29 sene önce e 1980 Normal diyorsun yani Yani Şimdi yasak değil değil mi Cem Karaca'ya ait her türlü eserin Basım yayım dağıtım ve bulundurulması Bildiğim kadarıyla değil Değil evet Pekala haberlere Bakalım çok sayıda Haber var Özetlemek bile çok zamanımızı alır Ama şeyden bahsedeceğiz Libya'dan bahsedeceğiz. NATO operasyonu Kaddafi çekinceye kadar sürecek diye haberler var. Tamamen illegal. Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir durum ısrar ediyor. Batı dünyası. NATO'da daha fazla uçağa ihtiyaç duyuyormuş. Libya'yı bombalamak için. Birkaç uçağa daha ihtiyacı olduğunu söylemiş. Evet. Belki özet yerine aslında bugün direkt girebiliriz çünkü... Ee, gerçekten çok haber var. Bilmiyorum ne dersiniz ama. Yani şeyleri de söyleyelim kısaca. Uganda'da artan fiyatların protesto edildiği çok ciddi bir e, hareketlilik göze çarpıyor. Burkina Faso'dan da ateş haberleri geçiyor. Cumhurbaşkanlığı alayı kışlasında ateşli silahlar. E, ve onun dışında da e, y Bahreyn'de felaket şeyler oluyor ve tamamen gözlümüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Suriye benzer bir şekilde. Evet. Fil dişi kıyısında da Dünya Gıda Programının Abidjan'daki stokları tamamen yağmalanmış durumda. Yağma haberleri geliyor. Türkiye'den de en uh, ilginç nitelikteki haberleri hemen sıralayalım. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Uzun 12 Eylül'de kaybolan oğlunu 30 yıldır arayan Berfinini haberi vermiş üzücü haberi göz altında işkenceyle öldürülmüş evet. olduğu tespit ediliyor. Şemdin raporunu hazırlayan Van savcısı Sarıkaya ve özel yetkilere alınmış olan Erzurum. Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın yetkileri de iade edildi. Evet. Savcılara iade itibar. Bu da önemli bir haber. Türkiye'ye Fransız kalma e, diyen... Bakan, e, pardon e, Erdoğan Türkiye'ye Fransız kalma demişti. O dediği Avrupa e, Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi meğer hı. Fransız değilmiş çok. Marlan Militello, annem İstanbul Kadıköylü'ydü diyor. Ermeni asıllıyım demiş. 9 ay önce de Türkiye'deydim demiş. Bu da trajikomik bir durum. Baya e, tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Günün en önemli haberlerinden birinde Radikal Gazetesi'nden okumak mümkün. Ergenekon sanığı, birinci Ergenekon davasının bir numaralı sanığı yanılmıyorsam Şener Ervurgur'un jandarma genel komutanlığı döneminde örtülü ödenekten 7,5 milyonu nereye harcadığı milyon tespit milyon edilememiş. Ne? Türk lirası. Kayıp trilyon yani. Kayıp yedi buçuk trilyon oldu. Evet. Başbakanlık teftiş kurulundan bir haber. O da çok önemli bir haber olarak görülüyor. Silivri'nin de davaya yollamadığı Ahmet Şık var. Araç bulunamamış diye bir haber de var. Yani karma karışık ortaya karışık yapacağız. Şıkı araç bulunamaması da ilginç bir haber. Bir de Agos gazetesini Şık ve Nedim Şener'e ulaştırılmaması gibi bir olay vardı. Onunla da bahsede, Ondan da bahsedebiliriz. ÖSYM tartışmaları hala devam ediyor. Orada bir değişiklik yok. Evet, o da anlaşılamadan devam ediyor. Ama günün en güzel Üç haberini sürpriz olarak sona sakladım birer cümleyle. Beyin dumuruna uğrayacaksın. Ama bugün önemli sonra çalışmam lazım çok. Uğramayayım. <gülüyor> evet hemen başa dönelim tekrar. NATO operasyonu Kaddafi çekinceye kadar sürecek diye Minal Garayip diyebileceğimiz bir haberle açılışı yapabiliriz. Böyle bir açıklama. Bu şeye tepki tabii. Afrika Birliği'nin geçtiğimiz günlerde ee, hazırladığı Ateşkes işte içeren e, yol haritasına bir tepki sanıyorum. Çünkü o haritada da onu eleştirmiştik. Hani e, Kaddafi ile ilgili herhangi bir şey yoktu içinde. Evet. E, şimdi de e, özellikle Britanya ve Fransa'nın başını çektiği ülkelerden... Amerika'da var. Amerika'da var bir mektup yazılmış. E, Kaddafi kalırsa bu Libya halkına ihanet olur. Akıl almaz bir ihanet demiş. Buna kim karar veriyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, İngiltere Başbakanı, Britanya Başbakanı Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hangi yetki ile böyle bir şey söyleme gücünü kendilerinde buluyorlar ve dünyada bunu nasıl kabul ediyor? Ee, başka diğer şeyleri nasıl kabul ediyorsa öyle kabul ediyor. Yani Siz mi karar vereceksiniz Libya halkına neyin ihanet neyin? Sadakat olduğunu. Evet. E, zaten hani ortada gözüken o ki hani Libya halkı e, Libya içinde de bir görüş birliği pek yok gibi gözüküyor bu durumla ilgili. Hayır yani insanlık camiası adını hareket ettiklerini söylüyorlar. Uluslararası toplum diye fiktif bir tüzel kişilik yarattılar ve diyorlar ki şimdi biz Libya gidene kadar kaddafi gidene kadar orayı bombalayacağız. Daha evet, uçak istiyor. Neokolonyalist e, overtonlarda e, Dünyadaki insanların yani. yani 7 milyar insanın e, ve bütün işte düşünme yetisini hala muhafaza etmeye çalışan insanların tümünün zekasına ve haysiyetine hakaret niteliğinde bir şey. Washington Post'ta, Le Figaro'da ve London Times gazetelerinde yayınlanmış ortak bir makale yayınlıyor. Bunlar çok entelektüel insanlar yani aynı evet, zamanda. Evet orada ama şey tabi. Ee, sorunlar çözülsün bir an önce ki ondan sonra petrol ticareti vesaire bu gibi şeylerde fiyatlar artmasın. Bizim piyasalarımıza bir zarar gelmesin. Bir bu, bir de oradan insanlar geliyor ya. Ben analiziyle ilgilenmiyorum aslında. Ya ben sadece bu yetkiyi nereden aldıklarını sormak istiyorum. Yok böyle bir şey. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında da yok. Kendileri de söylüyor zaten yok diye ama biz evet. ihaneti belirleriz, şurayı roket ateşiyle tutarız, burayı bombardıman ederiz ve şu adam gider, bu gelir diyorlar öyle mi? Harika doğrusu. Evet, bu arada şey var, e, bu Kuzey Afrika'daki karışıklık sonucu e, oluşmakta olan büyük göç dalgası ile ilgili olarak da e, ilginç açıklamalar geliyor Avrupa Birliği'nden. Hmm, evet Büyük görüş dalgası da. dediğimiz şu ana kadar 24 bin kişiden bahsediyoruz bu arada. Ee, şey, İtalya'da hükümet ortaklarından, koalisyon ortaklarından, Kuzey Ligi Partisi'nden. Favori insanlarımızdan birisi. Çok severiz. Posterleri var koridorda boy boy. Ee, şey demiş, Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Roberto Castelli. Kendisini İta İtalya'nın kendisini işgalden koruması gerektiğini söylemiş. Hmm. İtalya işgal altında. Ve demiş ki sorun öyle artabilir ki o zaman kendimize silah kullanmak sorusunu sorar durumda bulabiliriz. Kime karşı? Göçmenlere karşı. Göçmenlere karşı silah kullanılacak. İş göçmenlerin işgali karşısında değil mi? Evet. Ve inanılmaz bir e, artık hani mübalağa. George Orwell evet. yeniden 1984 okumalarına başlamalı. Hemen derhal. Milyonlara hatta onlarca milyona kadar çıkabilir demiş. Ne demek bu? Lira mı? Ha, i̇nsan mi? sayısı veriyor. Milyarlara mı? 10 milyonlara. Evet. Yani hani herhalde biraz Libya'nın nüfusunda 12 milyon, Tunus'unda fıkrayı duymamış, değil mi? Hangisi? Ya sayı saymayı bilmiyor. Ya da dayak yememiş. Evet. Yani bu, bu artık hakikaten bu uygun yani. Evet başka bir şey denmez mi? Benim, de, benim, benim de ağzımı bozdurmayı başardılar sonunda yani. Bu küstahlık. Avrupa rüyası diye bakıyordum ben. Meğerse Avrupa rüyası çıktı. Güzel tespit. Evet Avrupa Birliği içinde de bu arada komisyon başkanı da Avrupa Komisyonu Başkanı şey demiş konuyla ilgili. E, <gülüyor> bu... U göç konusundaki tartışma giderek e, aşırı sağ ve radikal e, grupların tekeline girmeye başladı. Aman dikkat edelim falan demiş ama tabii bu bayağı bir hükümet ortağı bu. Yani çok da radikal sayılmaz hükümet ortağı bir parti diye düşünüyorum. Evet ya süper bu aslında. En azından marjinalize e, işte, olmamış. Evet hiç marjinalize falan bir durum yok. Ana akımın içinde hükümetin o iktidarın ta kendisi konuşuyor ya. Yani 10 milyon Göçmenin işgali altında kalabilir. Silah uçak savarlarla ateş edelim diyor yani öyle mi? Artık uçak savar Artık nük nükleer o kullanmazlar. Şey. Spektriklere girmemiş. Nükleer kullanmazlar değil mi diyorum artık. Evet. Bu arada bir diğer favori şahsiyet bizim şah favori şahıslarımızdan Anders Fog, Fog de harika bir açıklama yapmış. Birkaç uçağa daha ihtiyacımız var demiş. Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanlığı zirvesinde. Ya, Theater of the Absurd. Yani absürt tiyatronun şahane gösterilerine tanık olmaktayız durmadan. Ama kimse gülmüyor. İttifakın Libya'daki operasyonu için NATO'dan bahsediyor. Birkaç uçağa daha ihtiyacımız var demiş. Şu anda 195 uçak ve 18 gemi varmış emrinde NATO'nun. İki haftada iki, 2038 sorti yapılmış. 28 NATO üyesinden altısı hava saldırılarına da katılıyor zaten. Evet. Bu arada e, isterseniz şey yapalım. Afrika'nın kuzeyinden biraz daha güneyine ve batısına doğru da gidelim. Daha bütüncül bir yaklaşım olsun. Kıtay'a. Orada da e, haftalar öncesinden zaten web sitemizde e, Gökşen ve Adya'nın Yazısından da okunabileceği gibi söylüyorduk. Fil dişi sahillerinde başlayan olay fil dişi sahilleriyle kısıtlı kalmayacağını. Çünkü e, bu ülkenin arkasında e, denize kıyısı olmayan birçok Afrika ülkesinin yine bu ülke üzerinden yapılan ticaretle e, temel hayatlarını sürdürmek için insanların temel bazı maddeleri ilaç ve gıda gibi ulaştığını e, söylemiştik. Şimdi işte yavaş yavaş bunun sonuçları ortaya çıkmaya başlamış. Burkina Faso'da evet. evet. Cumhurbaşkanlığı alayının kışlasında ateş açıldığı diye bir haber var. Hangzhou olacaksın. Ajans France Press'ten kaynaklanan Ouagadougou'da başkentten. Ağır ve hafif silah sesleri 20 hektarlık bir alanı kaplayan 20 hektar da fena değil galiba Cumhurbaşkanlığı kompleksinin içinde. Valla ülkenin sef. kaçta kaçı bilmiyorum. Evet yani bu Burkina Faso ordusunun en iyi askerlerinden oluştuğu bildiriliyormuş. Bir grup asker Uagadugu sokaklarında havaya ateş ediyor diye de haberler var. Anadolu Ajansı filan. Evet e, askerlerin tepkisinin de ev sübvansiyonlarının kesilmesi olduğu söyleniyor. Peki Uganda'da artan fiyatları protesto edilmesine ne diyorsun? E, o da bağlantılı diyorum gıda fiyatlarının artması orada da protestolara yol açmış. E, ama bunun sorumlusu tespit edilmiş ve tedbir alınmış. Çünkü muhalefet lideri Kizza lideri Besigye... Güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateşle yaralanmış. Onu öldürselerdi herhalde bitecekti Tabii. mesele. Güvenlik güçleri tarafından da götürüldü ama kısa süre sonra bırakıldığı ifade edilmiş. Onu da geçiyorum. Bahreyn hükümetini de söyleyeyim. Ana Şii Muhalif Partisi'ni kapatmak istiyormuş hükümet. Ülkenin en büyük Şii Muhalifet Grubu Vefak'la İslami Hareket Partisi'ni kapatmak için mahkemeye başvuracağı bildirilmiş. Bütün suç İran'da diyorlar biliyorsun Bahreyn'de. Ve bütün Arap Baharı denen şeyi bayağı Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğini aldı. ...kanlı bir bastırma olayı var. Mesela Zeynep El Havaca... ...gayet... ...net açıklamalar yapmış... ...Amy Goodman'a. Önde gelen insan hakları... ...aktivistlerinden birisiymiş babası. Demokrasi yalnız bir genç... ...aktivist olan Zeynep El Havaca'dan... ...bahsediyoruz. Babası gözlerinin önünde evi basmışlar kapıları kırarak girmişler ve diller gibi dövmüşler itiraz edince de sen odana çekil ve seni de mahvetmeyelim demişler kadına ve sonunda bir başını çevirdiğinde gitmiş babası götürülmüş zaten tek kalan kan izleriydi diyor merdivenlerdeki e, fakat e, yani mesela e, Zeynep'in kocası ve Kayınbiraderi de tutuklananlar arasında, Twitter'larda Angry Arabia diye tweet şeyler merkezleri kurulmuş ve şey sadece su içerek şeye başlamış durumda. Oruca, açlık grevine yani ve Başkan Obama'ya da bir mektup yazmış. Babama, kocama, amcama ve kayınbiraderime ya da bana bir şey olursa kişisel olarak seni sorumlu tutacağım Ey Obama demiş el halife rejimini destekliyorsun çünkü ve yani suç ortağı oluyorsun demiş çok Çünkü Obama mesela şeyle ilgili konuşuyor Libya ile ilgili mesela bu lafları söylüyor Washington Post'a falan yayınlıyorlar halkına ihanet olur deyip Ondan sonra da Suudi Arabistan'la beraber bu korkunçluklara tamamen göz yumuyor. Bir de üstelik korkunç bir aldatmaca var orada. İran ve Şiiler destekliyor gibi bir numara var. İşte bildik numaramız yani bu şeylere karşı. El-Kaide gelecek bilmem ne filan. Ya Şiiler de İranlar destekliyor ya El-Kaide zaten. Halbuki asıl şey mesela merkezdeki %70 Şii olan Olmasına rağmen, sünni azınlık tarafından yönetilmesine rağmen, Şii değil, sünni değil, Bahreyni diye ana slogan her zaman o olmuş durumda. Ve Bahreyn, İnsan Hakları Merkezi'nden Nebil Recep'le bir konuşmada yapılmış. Bu iyi bir haber aslında. Ve diyor ki, Ya askeri mahkemede yargılanacakmış çünkü göz altında öldürülen birinin fotoğrafını kanlar içinde yayınladığı için. Hmm. Şimdi divan harbe verilmiş kendisi yüzlerce kişi ifade özgürlüklerini kullandıkları için sadece hapiste ve işkence altında demişler. Binlerce insan işlerinden atılmış durumda ve sadece tek bir sebebi var demokrasi ve insan haklarına saygı istedikleri için demişler ve enteresan bir şekilde bitiyor ben nefes aldığım sürece yaşadığım sürece devam edeceğim bu mücadeleye çünkü değişime inanıyorum demokrasiye inanıyorum insan haklarına inanıyorum hayatımda bu uğurda vermeye hazırım her şeyimi vermeye hazırım bu amacı sadece insan hakları ve demokrasi için demiş evet evet Yine madem Bahreyn'e gittik Suriye'ye de bir çıkalım evet. oradan. Ee, çok uh, ilginç insanı insanın kanını donduran cinsten bir haber var. Vatan Gazetesi'nin haberi bu. Ee, Suriye İstihbarat Servisi'nin hazırlamış olduğu bir e, raporun basına sızması üzerine haberleştirilmiş. E, Amerikan e, MSNBC haber sitesinde ilk olarak yayınlanmış bir belge. Onu da belirtelim ama e, bu söz konusu belgeye göre çok ilginç şeyler var e, oradaki ayaklanmalara dair. Örneğin en fazla göze çarpanı bir defada 20 kişiden fazlasının öldürülmemesi. Bu sabah da koridorda tartışırken bu haber üzerinde konuşurken tartıştığımız gibi doğru olduğuna inanan, inanmak istemiyor bu böyle bir haberin yani. Yani, yani işte e, Amerikan MSNBC sitesinde yayınlanmış ilk olarak. Bu e, bilmiyorum yani ne kadar e, doğru mu başka bir şey mi hani. Evet bugünkü Vatan Gazetesi'nin manşetine çektiği haklı olarak belki de manşetine evet. çektiği bir şey. Bir defa da 20'den fazla öldürmeyin. Fazla 20'yi aşarsanız diyor e, şey olur diyor. Dış müdahale. Dış müdahale. İlginç başka diğer e, şeyler de var bu raporun içinde. Polis tarafından koordinal alınacakmış gösterilerin yapıldığı meydan ve göstericilerin içine sivil kıyafetli keskin nişancılar sızdırılacakmış. Bu sniperlar, keskin nişancılar gerilimi tırmandırmak için polis ve askerleri de vuracak. Suç isyancıların üzerine atılacak. Şimdi dün verdiğimiz bir haber var. Ee, yani asker sayısının fazla olduğu ve bazı askerlerin bizi güvenlik güçleri vurdu şeklinde ifadelerinde internete yer aldığıyla ilgili. Yaralı bazı askerleri. Evet dün de yorum yapmaya çalışmıştık hatta. Evet. Sivillerle askerler arasındaki ödül sayısı. Şimdi hani onunla birleşince oran. onunla beraber okuyunca daha da fazla e, kanı çekiliyor insanın açıkçası. Yani biz haberin doğruluğu konusunda şüpheye düşmüştük ama şimdi başka şeyler. Şüpheye düşmek istemiştik diye. İstemiştik diyelim evet, evet doğru. Yani aslında acayip bir durum. Evet, bir de e, tam çıkarken şeyi de söyleyelim ve haber takibi dizisini de kısmen bitirmiş olalım. Ondan sonra da Türkiye'deki ilginç gelişmelerle de devam ederiz. Japonya'daki e, nükleer felaketle ilgili iki haberimiz var haber takibi anlamında. Birisi Fukushima nükleer santriği çevresinde polisin ceset aradığı gibi ilginç bir haber var. Tuhaf bir haber. Neden polis? Bilmiyorum. Polis Fukushima nükleer santrali çevresinde ceset aramaya girişmiş. Beyaz koruyucu giysiler giyen yüzlerce polis ilk kez bunu yapıyorlarmış. 11 Mart'tan bu yana 10 kilometre yarıçaplı alanda santralin dışındaki cesetleri aramayı ve şeye çok dikkat ediyorlarmış. Elbiselerinin yırtılmamasını. Böyle de bir detay var bu haberde. Associated Press kaynaklı. İkinci haberde Japonya ile ilgili başbakanın istifası isteniyormuş. Yeterli bulunmamış şeyleri. Muhalefet Partisi liderleri ve iktidar partisinden de bazı milletvekilleri hem deprem hem tsunami hem de nükleer kriz sırasında yavaş davranmakla suçluyorlarmış. Naoto kanın istifasını istiyorlarmış. Hala 14.700 kişi kayıp olarak gösteriliyor. 13.500 kişi civarında ölü. Maddi zararında şimdilik 300 milyar dolar olarak gösterildiğini söylüyorlar. Özel vergi çıkarılacakmış galiba. Zararı karşılamak için. Japonya'daki durumda bu civarda. Çok kısa vermek zorundayız aslında bir sürü ilginç detay var ama... ...cuma bugün. O durum böyle. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 5 geçiyor. Altta hatta. Ve devam ediyoruz. Bir e, detay olarak da şey dikkatimi çekti. Bahreyn'den oraya dönmüyorum hiç ama e, ülkenin en büyük iki Şii Partisi'ni kapatmak için mahkemeye gitmek gerekçesine partiler itaatsizliği teşvik ediyormuş ondanmış. andanmış. Evet, öyleymiş işte. Peki şimdi Türkiye'deki en önemli haberlerden bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül 12 Eylül darbesinden sonra göz altında kaybolan Cemil Kırbayırla ilgili bilgi verdi ve Kırbayır'ın göz altında işkenceyle öldürülmüş olduğunu söyledi. Ve bir de acayip, acayip demeyim ama yani adeta mistik bir Gizemli bir şey söyledi. Akıbetinin ne olduğu konusunda vicdan sahibi kişilerin konuşmasını bekliyoruz diyor. Alışık olduğumuz bir şey değil bu. Şöyle bir açıklama var aslında. Kırbayır ile ilgili. ilgili kurumlara o dönemde gözaltına alınmasıyla ilgili kurumlara sorular sorulmuş. Bir açıklama istenmiş. Emniyet Teşkilatı'ndan ve MIT'ten çok kısa sürede yanıt aldıklarını söylemiş ama Milli Savunma Bakanlığı'ndan henüz bir yanıt alamadıklarını söylemiş. Oraya ulaşmamış daha demek. Olabilir veya ulaştı da cevap henüz gelmedi. Bu yoldadır cevap. İşte, tufan operasyonu gibi bir arşiv tasnifi sırasında falan çıkabilir. Ya posta ile ilgili zaten tonla sorun var ya. Gosgaz sitesi gidemiyor, Ahmetçi gidemiyor mahkemesine falan. Öyle sorunlar olabiliyor. Bu da onlardan biridir ama Çok yani gene de çok önemli buluyorum bu gelişmeyi hakikaten He. son derece önemli. 12 Eylül'de kaybolan ya da kaybedilen ve oğlunu da 30 yıldır arayan Berfonini üzücü haber geldi diyor ama bence bu haber üzücü olmayabilir o anlamda. Nihayet yaz tutma imkanı bulabilecek olduğu için psikiyatrıların da hepsinin de söylediği bir... Yani Pek çoğunun üzerinde en yani fikir olduğu bir konu bu. O zaman insan kısmi bir bu belirsizlikten kurtulduğu için huzur buluyor demeyeyim ama bir gönül rahatlığıyla ölebilir hale geliyor en azından böyle bir şey. Vallahi yani öldüğümü sorusuna bizim kanaatimiz o yöndedir cevabını vermiş Üskül. Peki ölümünden sorumlu kişiler devlet görevlisi mi sorusuna teorik olarak sorgu evinde sorgulanan bir kişi işkence sırasında ölmüşse onu ortadan kaldıracak kişiler herhalde orada görev yapan kişilerdir. Başkası olabilir mi? Dem soruda yani, cevaplamış. Manalı mı değil mi bilmiyorum. Herhalde sorulması gerekiyordu. O da e, manalı bir cevap vermiş. Zafer Üskün tekrar aday oluyor mu? E, olmuyor diye biliyorum. Demokratik kalkınma partisinden. Yazık. Peki, e, Zafer Üskü'nün sesine kulak verelim. Cemil Kırbayır'a sorgu evinde işkence yapılmıştır. Bilgisine başvurduğumuz bazı kamu görevlileri de e, o sorgu evinde işkence yapıldığını ifade etmişlerdir. Ve e, Cemil Kırbayır'ın kaçmasının mümkün olmadığı kanaatlerini ifade etmişlerdir. Bize göre de orada bir e, sorgulamaya getirilen bir kişinin kaçma ihtimali yoktur. Akıbetinin ne olduğunu bilen e, birkaç kişi var. Vicdan sahibi bu birkaç kişinin de konuşmasını bekliyoruz. Evet, Zafer Üskül, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Profesör Zafer Üskül konuşuyor. Yani 30 yıldır bu 12 Eylül askeri faşist darbesinin ardından korkunç şeyler oldu ve bu da onlardan biriydi işte. Fakat 30 yıl sonra da gecikmeli de olsa son derece önemli ve olumlu karşılanması mümkün olabilecek bir şey. Berfo ana kapıları açık tutarak bekleyen bunca yıl boyunca kapıları kapatmadım bir gün gelir diye tutuyorum diyen de Berfo Ana vardı. 103 yaşında yanılmıyorsam. Berfo Kırbayır da oğlunun bir mezar yerinin olması için kemiklerini talep ediyordu. Alt komisyonda bu yönde bazı çalışmalar yapılıyormuş. Ailesi de Cemil Kırbayır'ın 13 Eylül 1980'de Evinden alınıp 247. Piyade Alayı'na oradan da Kars Askeri Gözetim Evi'ne gönderildiğini 8 Ekim 1980'de de öldürüldüğünü iddia ediyorlar. Annesine ne demiş? Şimdi benim anayım. itirmişim Ar yerim. Larini. Hiç olmazsa yemeklerini bana versinler. Ama katılını isterim. Kapı bacalarım açıyor. Yürütmeyiz. Cemil Kırbayı gelecek. Ben ağladım. Analar anlamazsın. ...alamazsın. Ben anayım ağabeyim. İsteyerim bak. Çocuğumu istiyorum. Evet. Bu da Berfo Kırbayır. Kapıyı bacayı açık tutuyorum... ...geri gelecek diye. Ben anayım ağlarım. Analar ağlamasın dedim. Evet. Yani bu anayasa değişikliğiyle... ...beraber... 12 Eylül sorumlularının özellikle Kenan, Evren başta olmak üzere bütün sorumluların yargılanmasına kapının açılmasının da imkanının bulunmuş olması çok önemli bir şey. İşte bu sebeple önemli. Yani bu konuda herhalde kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktur. Bu yönde de olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Doğrusu. Savcılık Bu e, Cuntacılıkların Darbeyi Yaratanların Yargılanması yönünde Sağ kalanlarının önemli Bir gelişme oldu Anayasa değişikliğinin Sadece bu e, amaçla Bile olsa savunulması Çok iyi bir sonuç doğurdu diye düşünüyorum Bu şahsi kanaatimdir Sadece Ömer Madre olarak bir de bu arada ilginç bir haber daha var onu da bulabilirsem Uruguay'da korkunç kanlı bir faşist dönemin yaşandığı Latin Amerika'daki pek çok yerden de bir haber var gözden kaçmış olabilir senatörler Uruguay'da senatosunda Ee, ülkenin 1973 ile 1985 yılları arasındaki 12 yıl süren korkunç, vahşi, kanlı diktatörlüğü sırasında e, işlediği suçlara af getiren yasayı iptal ettiler. Burada evet. da önemli bir gelişme oldu. Makarena Gelman, diktatörlüğün e, kurbanlarından biri olan bir kişiyle de Konuşulmuş. Diyor ki bu sadece başlangıçtır. Bir kere adalet olunca ondan sonra serbestçe hareket edebilirsin ve biz şimdi o yola daha patikaya girmiş bulunuyoruz demiş. Ve şimdi Uruguay'ın e, alt meclisine gidecek senatordan sonra karar ama zaten geçen sene alt meclis bu yönde bir karar almış. Bu da çok olumlu bir gelişme olarak bunu da size söyleyebiliriz. Bunda demokrasi havadan ne dindiğimiz bir haberdi. Bağlantılı çok. Berfo Nini'nin oğlu göz altında öldürülmüş ve bunun hesabının da mutlaka sorulması ve verilmesi gerekiyor. Çok önemli bir gelişme olarak niteleyebiliriz. Bir başka evet. Haberi de bağlayalım buna değil mi? Er Uygur'un kayıp trilyonu başlığıyla Radikal Gazetesi'nde. Trilyonları. Yedi buçuk tane varmış onlardan. Evet yedi buçuk milyon lira nerede diye Tarık Işık'ın bir haberi. Başbakanlık müfettişleri Şener Er Uygur'un denetimindeki örtülü ödenekten 4 milyon lira ve 2 milyon 400 bin doların kaybolduğunu tespit etmiş. E, yani Ergenekonsan'ın emekli Orgeneral Şener Er Uygur'dan bahsediyoruz. Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde tahsis edilen 14 milyon 330 bin liralık örtülü ödenekle ilgili soruşturma tamamlanmış Başbakanlık Teftiş Grubu tarafından. Bu örtülü ödenek ne ve nasıl tahsis ediliyor tabii o da ilginç bir şey. Hani Böyle bir şeyin zaten varlığı ilk baştan e, tartışılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet her, her ülkenin de kullandığı bir şey bu. Elbette ama yine de e, her ülkenin de kullanmasının belli, belli sınırlara evet. da bağlı tutuldu. Ama işte askeri diktat, demokrasinin erdemlerinin buralarda daha çok olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Binleni tekrar, tekrarlama pahasına söylüyorum bunu. Yani askeri vesayet diye inim inim inliyoruz şurada kaç zamandan beri. Yani demokrasinin darbelerin en feci tarafı böyle bir demokrasiye muazzam bir şal örtüyor olması ve işte böyle hiç hesabı verilmeyen örtülü ödeneklerle insanların ortadan kaldırılmasının bile hesabının sorulamadığı bir durum evet yani mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da şeyi yeni adaylarını açıklarken hergene konsanlıklarından Mehmet haber alıp profesör mesela ne olmuş yani o ihra şey, hayali ihracat hayali ihracatçı mı diyemiş. yani onu hayali ihracatçılık suçlamasıyla yatıyor olsaydı bir yerde ya da böyle bir suçlama olsaydı da aday göstermeyecekti ama darbecilikle suçlanan darbe destekçiliğiyle askeri vesayeti desteklemekle suçlanan bir adamı Bunu yüz kızartıcı bir suç olarak tabii, hani görmüyor. Suçluluğu kanıtlanana kadar masumiyet karinesi falan üzerinden yürüyen hukuki bir tartışma var ama... E... Hayır ona hiç girmiyorum ama suç kategorisinde böylesine bir şeyi mesela hayali ihracatı daha ağır bir suç olarak Görmesi, Açık. evet. Ya ben sadece ona söyledim ve bunu pek benimsenecek bir şey değil. Ya, öte yandan şey de var tabii hani e, tam masumiyet karinesi bir yandan ama... E... Bu alelade bir suç değil işte sizin de dediğiniz gibi demokratik sistemi ortadan kaldırmaya yönelik parlamenter sistemi ortadan kaldırmaya yönelik bir suç şüphesiyle bu, e, yargılanan bir kişiyi bir partinin önünde he, teknik olarak hukuki bir engel olmasa da aday göstermesi ne kadar e, kabul görür veya meşrudur bilmiyorum belki bunun tartışılması gerekir. Evet tartışılacaktır da zaten ama e, burada e, yani Başbakanlık müfettişlerinin ortaya çıkardığı bu kaybolduğu meselesinin hesabı e, şeyden ayrı olarak sorulması gerekir. Ergenekon'la falan hiç ilgisi yok darbelerle falan bu darbelerin imkan verdiği bir vesayet ortamında çok daha kolaylaşan bir şey tabii. Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi'nde Er Uygur adına açılan hesaplara yatırılmış. Bu para nereden elde ediliyor? Vergilerden. E, Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşlarının ödedikleri vergilerden elde ediliyor. Ve örtülü Anladım, ödenek pardon. olarak... Kişiye özel mi yatırılıyor bu örtülü ödenek? E, evet. Kişi değil ama o. Bir kurum. Jandarma genel komutan adına, Hı. onun komutan olarak onun adına yatırılıyor. Her Uygur adına açılıyor hesaplara. A ama ayrıca da kişiye özel olarak da kullanılıp kullanılmadığını da ayrıca sormak gerekir tabii. Bu mahkemenin karar vereceği bir şey. ben Bunun cevabını biz bilemeyiz yani. Belki kişisel hesabında da kullanmış olduğu iddia ediliyordur bilmiyorum yani. Ergenekon savcısının eski özel yetkili Cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz'ün örtülü ödeneğin amacı dışında kullanıldığını iddia etmesi üzerine... Başbakanlık Teftiş Kurulu BTK Başbakan Erdoğan'ın emriyle soruşturma başlatmış. Bir yıl sürmüş. Geçen günlerde tamamlanmış bu özel haber Tarık Radikal Gazetesi'nde bugün konuyla ilgili raporda Ergenekon savcılarına gönderilmiş. E, paranın bir kısmına ulaşmışlar 14 milyon 330 bin liranın izini sürenler. Ama büyük, çok büyük bir bölümünün nerede kullanıldığını tespit edememiş. izah edilemeyen veya karşılığında harcama tespit edilemeyen 3 milyon 954 bin lira saptamış. Yani 4 trilyona yakın para, eski para ile. Çok ilginç tabii. Yani hani bayağı ciddi bir miktarda paradan bahsediyoruz. Hani bizim belki de tahayyül sınırlarımızı. Zorluyor. Zorlayan bir paradan bahsediyoruz ve nereye gittiği bilinmiyor. Şöyle ama mesela raporda çok ilginç de göz açıcı ayrıntılar var. 1 milyon 190 bin lirası başçavuş Recep Cömert'in hesabına aktarılmış. Tanıyor musun? Bilmiyoruz. Bundan sonra kaybolmuş. Geri kalanı ise 10 farklı şirkete aktarılmış. Bunlar da tabela şirketleriymiş. Yani paravan şirketler anlaşılan yani mesela işte 531 3 milyon 531 bin dolar ve 62 bin 800 avro Er Uygur'un talimatıyla REM mü, mümessilik dış ticaret AŞ mutemedi Mehmet Sanibal'a aktarılmış. Tanıyor musun? Tanımıyorum. Bu şirketin yönetim kurulu başkanı Sencer Özkan tanıyor musun? Paraların tamamını kendisinin aldığını bu paraların İngiltere'deki Cambridge Lake Limited şirketinin jandarmaya yaptığı hassas gizli dinleme malzemesine ilişkin olduğunu söylemiş. Cambridge Lake Limited'i tanıyor musun biliyor musun? Tanımıyorum. Özkan bu paraları Dean Levy'e elden teslim ettiğini söylemiş. Dean Levy'i de tanımıyorsun sen de. Sen de hiç kimseyi tanımıyorsun ya. Tanımıyorum valla. Ama şimdi şöyle bir haber buldum 2008 tarihli. İnternetin nimetleri. Sencer Özkan ismini arayınca Sinan Aygün A.B. diye hitap ettiği kişiyi açıklamadı. Devletle ilgili hassasiyetinden dolayı şu anda söylemek istemiyorum. Alt başlıyla Aygün A.B.'in ismini açıklamadı başlığıyla yayınlanmış bir haber. Bu Radikalde ee, 11 Temmuz 2008 tarihli. Ee, Şöyle orada yine geçiyor Sencer Özkan'ın ismi. Hmm. Evet. Şüphelilerle e, yakın teması... Ay Gün ne yapıyor şimdi? Adak, o Ankara Ticaret Odası Başkanı. Milletvekili başkanıydı. adayı. Evet, Tutuksuz yargılanıyor aynı zamanda. Evet. Şeyden de 3,5 milyon lira gibi para çıkmıştı kasasında. Evdeki kasasında. Neyse. Peki anladım. Çok ilginç bir bağlantı. Çok ilginç bir bağlantı gerçekten. Ee, bu arada Ergenekon sanıklarından Ergun Poyraz'ın iki kitabından çok sayıda satın alınmış. On binlerce lira satılmış bunlar, satın alınmış. Ve kitaplara ilişkin jandarma adına düzenlenmiş faturalar daha önce ortaya çıkmış. Yüz binlerce da nereye gitmiş? Atatürkçü Düşünce ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernekleri ve bir de Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi'ne aktarılmış. Burada kapatıyorum. Benim aklıma kim ne dedi? Sence öptürsünüz ama çok kolay kapanacak gibi durmuyor. bugünlü kapatıyorum ben de canım. Tamam. Benim de cebimden alınmış paralardan bahsediyoruz. Hepimizin yani da senin de koridorda geçen herkesin vatandaşı belki de volkan vergi ödemiyordur. <gülüyor> Yani neyse böyle çok önemli büyük haberlerinden biri. Bir başka büyük haber de anayasa paketiyle ilgili 12 Eylül referandumunun getirdiği sonuçlardan biri daha. Meslekten ihraç edilen savcıların durumlarını görüşmek üzere dün toplanan hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarihi kararlara imza atmış. Bunu da şeyden görebiliyoruz. Zaman gazetesi başka gazetelerde de var. Eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kaya, Ferhat Sarıkaya'nın ihraç kararı kaldırılmış. Yani tarihte ender görülen vakalardan biriydi bu da. Bir evet. savcı hazırladığı iddianameden dolayı görevini kötüye kullanmaktan dolayı görevden el çektirmiş. Hatta meslekten men edilmişti. Avukatlık da yapamıyordu. Sahilde evet. hukuki danışmanlık yapabiliyordu. Şimdi aradan yaklaşık beş yıl geçtikten sonra. bakkaldan ekmek alabiliyordu ama değil mi? Aa, bilmiyorum bunu. Alabiliyordur tahminen. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu eski kurulun 5 yıl önce mesleğini bitirdiği savcıya dönüş yolunu açtı diyor haber. Metin Aslan'ın haberi bu. iadeyi itibar. Önemli bir haber bu da. Aynı zamanda Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın da özel yetkileri iade edilmiş. Aynı davayla ilgili. O da çok korkmuş bir. Yani vesayet devletiyle ilgili en önemli askeri vesayetin ön plana çıktı. Tanırım iyi çocuklar dediği eski genelkurmay başkanının o zamanlar kara kuvvetleri komutanı mıydı yoksa genelkurmay başkanı mıydı hatırlamıyorum. Genelkurmay başkanıydı galiba. Yaşar Büyükhanı bahsediyoruz bahsediyordu. Öncesi, tam hatırlayamadım bir yanlış yapmayayım şimdi. Tanırım onlar iyi çocuklar demişti e, ve onun üzerine de askeri mahkemenin kararına uyarak sivil mahkemede onları serbest bırakmış yine bir baskında insanlar ölmüştür ve Elkanlı yakalanmışlardı aslında. Silahlarıyla birlikte arabanın içinde ama serbest bırakılmıştı sanıklar jandarma iyi çocuklar olduğu için. Yani öyle deniyordu. Eski DMG savcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Hüseyin Altın ihraç kararı da kaldırmış. Hakim savcı yüksek Kurulu tarafından Erzurum'daki savcıların itirazlarını da haklı bulmuş özel yetkileri alınan Osman Şanal, Rasim Karakuldukçu ve Mehmet Yazıcı'nın yetkileri de iade edilmiş. Sarıkaya ile de konuşmuşlar. E, Mutluyum. İlk günü ilk günkü heyecanla çalışacağım demiş. Kendisi hakkında e, bin bir türlü şehir efsanesi yaratılmıştı ama. Evet, şey, dönüyor evet. ee, bu arada şeye gidelim isterseniz ilginç olaylar yaşanıyor hani bugün de cuma oluşu Ağustos'ta da elimize geçişiyle e, <gülüyor> bizim tekrar gündemimize gelen Silivri'de bir şeyler ve Ahmet Şık'a Agos gazetesinin gecikmeli verilmesi haberi vardı e şimdi dün yaşanan ilginç bir olay Ahmet Şık e, mahkemesine duruşmasına götürülememiş gidememiş nedenini biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Retorik bir soruydu. Araç bulunamamış. Böyle bir hak var mı? Yani tutuklu yargılanan bir sanığın araç bulunamadığı gerekçesiyle kendi duruşmasına götürülememesi gibi bir ee, bilemiyorum yani bana absürdün ötesi şeklinde. Evet. Bence son birkaç haberle de kapatalım bir bugün aslında e, birkaçı birkaç iyi haberlerdi. Mesela Berfonine'nin oğlunun göz altında öldürülmüş olduğu kötünün iyisi. Yani buna iyi haber demeye insan dili varmıyor ama olağanüstü bir gelişme Türkiye şartlarında ve dünyada da insanlık insan hakları adına önemli bir gelişme sayılabilir. İkincisi gene insan hakları açısından ben ben öyle de, düşünmüyorum yalnız bu aşamada. Yani e, oğlunun kemiklerini isteyen bir anne var e, ve bilmiyoruz. Aldığımız e, izlenim o ki gözaltında öldü cevabı var. Daha henüz kesin bir cevap bile ne kadar sayılır o da tartışılır. Evet. Hepsi doğru. Buna rağmen de. Şer koydum. <gülüyor> buna rağmen olumlu değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Hakimler savcılar yüksek kurulundan savcılara iade itibar edilmesi de iyi bir haber e, ve galiba. İyi haberler bunlarla sınırlı bir de e, şey o, ilginç bir haberde ODTÜ'den Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ne yürümek isteyen 117 öğrenciye toplam 1170 yıl hapis istemiyle dava açılması da şayanı hayret diyelim eskilerin deyimiyle iddianamede öğrenciler çöp bidonlarına zarar vermekle de suçlanıyorlar. İfade özgürlüğü yok yok ama suç var diye de ara başlıkla vermiş bunu da taraf gazetesi. Ankara Başsavcılığının bu ilginç kararını 117 öğrenci için 21 ayla 10 buçuk yıl arasında değişen hapis cezası sistemiyle dava açmış ve iddianamede gösterinin yasa dışı olduğunun altı çizilmiş. Evet. Zamanımız azaldı ama Bu Fransız kalan Fransız e, Avrupa Konseyi üyesi var ya hı hı. E, işte çok da Fransız değilmiş aslında ailesi bir tarafı en azından Kadıköy'lü Ermeni bir aileymiş e, ilginç bir demeci oldu işte kendisinde e, dedesinin halı fabrikası varmış Kadıköy'de yaşarlarmış e, 15 1915'e kadar İstanbul'da yaşamışlar 1915'te nedense İslam'la ayrılmak zorunda kalmışlar. ...komşuları kapılarını çalmış ve teşcil edileceklerini söylemişler. Bunun üzerine kaçmışlar. Bugün ben hayattaysam annem ve ailesini kurtaran Müslüman Türk arkadaşları sayesinde hayattayım demiş. Dedem sadece Türkçe ve Ermeyince konuşurdu. Türkiye'den aralıktan sonra dahi Türk olmaktan gurur olduğunu, gurur duyduğunu söylerdi falan filan demiş. Ama hani öyle... Daha dokuz ay önce de bir düğüne... Kibir ve ile. Ee, arkadaş Fransız galiba Fransa'ya da e, Türkiye'de Fransız falan şeklinde pek öyle olmamış bir açıklamanın öznesi değilmiş en azından onu öğrenmiş olduk yani evet bu bu da, bu da iyi bir haber bence iyi haberlerden biri çok Fransa'ya da iftira attı demiş ee, ve e, En iyi haberlerle bitiriyorum. Bir tanesi Amerikan donanmasının lazer silahı. Geçen gün bahsetmiştik. Gemi, makineleri uzaktan yakıyor. Bu önce şey bir öneri gelmiş. Somalili korsanlar üzerinde deneyelim demişler bu silahı. Laboratuvar faresi olarak mı kullanacaklarmış Somalili korsanları? Somalili korsanları etkisiz hale getireceklermiş öldürerek lazerle. Ama en iyi haberi Yani bu nefesin kesilecek, tabii ki sona sakladım. Günün en güzel haberi, ırkçılığa karşı ilaç bulunmuş. yutkunma <gülüyor> <gülüyor> sesinden de anlaşıldı. <gülüyor> yani bu ilaç sayesinde ırkçılar çeşitli kültür, milliyet ve dinden insanlara karşı daha sempatik olacaklarmış. İlacın adını ve ne zaman piyasaya sürüleceğini sorma henüz belli değil. Ürçelik yani. bir hastalık mıymış o zaman? Hastalıkmış. Hmm. Oxford merkezinden giriyor haber. Çok Sydney Morning Herald kaynağı. Bu doğruysa çok çok üzücü yalnız. Hani e, konuşarak, ikna ederek e, bazı şeylerin olabileceğini düşünürken birdenbire bunun mümkün olmadığını İlaçsız, eğer doğruysa korkunç bir haber hakikaten, iyi değil. O küçük şeyleri görmedin mi koridorda yerleştirdiğim, küçük deneme hap mı şeyleri Bana da ben mı veriyorsunuz yoksa fark etmeden. Küçük bardaklara koydum o renkli pembe haplar. Ama açıklayamayacağım, daha fazla ısrar etme lütfen. Tamam. Irkçılığı çözdük. Açık Gazete Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar United Sezin United. İyiyiz Döndün mü Almanya'dan? Almanya evet. macerası bitti mi? Almanya macerası <gülüyor> bitti evet Türkiye'de her zaman daha çok macera olduğu için Evet. veya bize öyle geliyor bilmiyorum. Hmm. Almanya'da da bol bol Türkiye'ye konuşmak e, mümkün oldu mu diyeyim artık ne oldu? E, Ahmet Şık ve Nedim Şener'in sıklanması işte bilindiği gibi Avrupa'da baş maddesi. Herkes bunu sorguluyor. E, daha önce hani Türkiye'nin de çok iyi bir demokratikleşme çizgisi durduğunu düşünenler, AKP'yi destekleyenler. Hatta Gülen hareketine sempatiyle bakanlar şimdi son derece şüpheci bir tavır içindeler gibiler. Ve nerede işte herhangi bir siyasetçiyle karşılaşsanız Almanya'da federal eyalet seviyesi fark etmiyor. Ondan sonra veyahut da işte herhangi bir şekilde siyasetle ilgilenen birisiyle karşılaşsanız Türkiye özel ilgi alanı olsun olmasın. E, muhakkak bu konu gündeme geliyor ve Türkiye'de ne oluyor sorusu yöneltiliyor. Dolayısıyla Almanya'da da bol bol Türkiye konuşma e, durumu söz konusu oldu. Evet, bunun üstüne herhalde bu Strasbourg'da Avrupa Konseyi evet. de Avrupa'lı parmantarlar önünde yaptığı konuşmanın da... E, Bütün etkisi de oldu herhalde, değil mi bu? Evet, e, yani insan herhalde e, özellikle istese kendine yani Avrupa ile ilgili işte sıkıntı yaratmak için daha iyi bir herhalde çıkış yapamaz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten işte dediğim gibi şüpheler söz konusuydu. Gene de insanlar işte e, Avrupa'da e, gerek basında gerek siyasette çok e, sözlerini ölçerek tartarak konuşmaya çalışıyorlar. Tabi yani bunun Berlusconi gibi işte e, ondan sonra bazı işte Sarkozy'de e, belki Sarkozy tabii vesaire gibi veya da işte Doğu bloku eski ülkelerinden Romanya'da vesaire Viktor Orban veya Macaristan'da böyle istisnaları var. Onların da işte bir takım Kasımpaşalı diyelim çıkışları oluyor. Ama bunlar da Avrupa'da genel olarak beğenilen, kabul gören özellikle Avrupa Birliği kurumlarında e, hoşa giden zaten tavırlar değil. Onun için e, Erdoğan'ın iyice sert bir üslupla yani işimize karıştırtmayız mesajını vermesi tabi herhalde Avrupa ile ilişkili açısından hiç iyi olmadı. Evet yani özellikle de bu işimize karıştırmayız demeyiz lafını da şeyle bağlantılı olarak söylemesi yüzde onluk parti barajı gibi zaten demokratikliği çok su götüren hatta demokratik olmadığı herkes tarafından söylenen bir konuda da bunu halkımız isterse yaparız yoksa biz Avrupa'nın isteğiyle yapacağız değil diye bir şey söylemesi de tuhaftı. Yani dün de biz bu konuyu ele alırken Mahir de şey dedi galiba Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi arasında bir karıştırma oluyor <gülüyor> dedi ki çok bence yerinde bir tespitti bugün de işte bu Fransız e, parlamenterin aslında e, Ermeni gökenli olması ve ailesinin katliamdan kurtu Türkler tarafından kurtarılarak gitmiş olduğunu açıklaması da büsbütün trajikomik evet. bir hale getirdi durumu doğrusu Evet yani her şey bu anlamda geç, geçen yıl geçen yıl iyorum daha önceki o Vannet çıkışını andıran bir şeye büründü. Çünkü orada da işte gene e, moderatörlüğü yapan gazeteci Amerikalı onun da işte Türkiye kökenli aslında olduğu. O, yani Osmanlı İmparatorluğu döneminde ailesinin eee te sırasında gittiği ve e, Ermeni kökenli olduğu konuşulmuş. <gülüyor> dönüp dolaşıp gene tarih tekerürüden ibaret gibi bir durum oluyor. Ama yani işte tabii şeyde orada çok acıklı olan Avrupa konusunda son derece bilgili olması gereken ve bu e ilişkileri idare ediyor olması gereken mesela Egemen Bağış gibi bir bakanın da bu konuşmadan keyif alan bir yüz ifadesiyle bir adeta Tuluat Tiyatrosu seyrediyormuş gibi bir e yüz ifadesiyle bütün bunları izlemesi ve zaten yani oradaki kişilerin kiminin hangi e ge geçmişi olduğunu, siyasi yöneliminin olduğunu vesaire zaten bunu Erdoğan'a aktarıyor olması lazım. Hangi lafın konuşulacağını veya konuşulmayacağını, hangi lafın e, kast edilenden çok daha sert e, yankılar bulacağını. Mesela orada özellikle Ermenistan, Azerbaycan konularını da gündeme getirilmesi belki de bu anlamda e, kasti bir şey olarak algılanacak e, duruma geliyor bu durumda vesaire. Evet, bir de e, dün de etraflıca üstünde durma fırsatı bulduk ama bir kez daha tekrarlayalım. Yani özellikle yayınlanmamış, basılmamış bile olan bir kitabın toplatılmasını bomba e, ile benzetmesi bir kitapla. Bomba, bomba malzemesi. Bomba malzemesi evet. e, benzetmesini yapması. Hemen arkasından da sivil direnişi, sivil itaatsizliği de e, Dinamit dinamitle özdeşleştirmesi. <gülüyor> Artık tuz biber ekti. Yani tüy dikti diyebiliriz. Yani dünkü şey konuşmadan. Evet. Ya kullanılan laflar tabii işte tansiyonu e, Türkiye'de zaten hani bu seçim atmosferinde yükseltmesi bekleniyordu ama e, işte bunlar e, Avrupa'da e, bütün yıl e, konuşma malzemesi verilen konular oluyor. İşte Türkiye'de biz belki bunu birkaç gün daha konuşacağız ve ondan sonra unutulacak ama e, oradaki e, Türkiye kökenlerinin hayatını bu tarz konuşmalar çıkışlar gerçekten çok etkiliyor. Mesela Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı o işte asimilasyon insanlık suçudur tarzı çıkış ondan önceki yıl gene benzer ana eğitimle ilgili çıkış vesaire. Ya bütün bunlar Almanya'da yaptığı çıkışlar bunlar. Almanya'da hala konuşuluyor, hala üzerinde duruluyor ve oradaki Türkiye kökenliler de bu tavırdan rahatsız oluyorlar. Çünkü onlar da zor bir durumda kalıyorlar. Bir, bir yanda vatandaşı oldukları veya yaşadıkları ülke, ikamet ettikleri ülke Öte yanda bağları bulunan, kökenlerinin olduğu ülke arasında kalmak durumunda, bir ikilem yaşamak durumunda kalıyorlar. İstemeselerdi mesela Erdoğan'ın çizgisini savunmak zorunda kalıyorlar o zaman veya da tam tersi savunacakken orada kendilerini dışla, iyice bir dışlanmış ve sizin başbakanınız da böyle yaptı diye suçlanır konumda buluyorlar. vesaire. Yani zaten orada yaşayan insanların, Avrupa'da yaşayan insanların, Gerçekten çok terk edilmiş bir halleri var. Bunu ben kendi deneyimlerimden de biliyorum. Yani devleti orada kesinlikle karşınızda bulamıyorsunuz bir göçmen olarak sorununuz olduğunda vesaire. Bir de üstüne üstlük oradaki gerçek problemlere eğilmek bir yana son derece popülist tavır takınmak e, hakikaten benim için vicdan burkucu bir şey. Çünkü oradaki insanların hallerini, e, bölünmüşlüklerini anlıyorum çok iyi. Ve de takınılan popülist tavır da en azından hani... E... Avrupa'da nasıl anlaşıldı bilmiyorum ama Türkiye'de analizler o yöndeydi, yorumlar o yöndeydi. Hı hı. Biraz 12 Haziran'daki seçime yönelik hani oradaki e, yaşayan insanlara veya orada e, artık başka ülkenin vatandaşı olarak yaşayan Türkiye'ye asıllara yönelik bir popülüs tavır da değildi yani. Doğrudan <gülüyor> Türkiye üzerinden yürütülen bir popülüs siyaset gibi geldi. Tabii, tabii tabii tabii yani daha önce geçen yıl Almanya'daki çıkışta falan o anlamda daha farklı bir yönde vardı yani oradakilerin bir yandan... Milliyetçi duygularını galeyana getirerek e, oradakilerin de siyasi olarak el altında tutulması, e, orada da bir popülarite kazanma tabii kaygısı vardı. Tabii burada tamamen bir Avrupa Birliği'ne çıkış, e, Avrupa'ya çıkış üzerinden. Ki zaten bu yani aslında hiç yabancı olduğumuz bir de değil. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde de sürekli işte bu batıyla olan ikilem, yüzleşme, İşte bir yandan bir Avrupa'ya duyulan hayranlık ve öte yandan işte bir hani biz aslında daha da ünüüz üst duygularının ortaya çıkardı pek çok şey var bu, bu düşüncede olan siyasetçi var o zaman çözümlenememiş bir sorun var giderek aKP bunun içine düşüyor yani zaten bu Türkiye'nin genetik kodlarında olan bir sorun belki de ile olan ilişki kendini nasıl konumlanacağını konumlanacağını birgilememe Ee, ve bir yandan kendini batıdan üstün görme, o bir yandan aşağı görme arasında bölünme. Ee, dolayısıyla bunlar hani seçim için oynansa da aslında belki de çok daha büyük etkisi olacak. Türkiye'yi çok daha büyük savrulmalara götürecek aslında e, hatalar mı diyeyim, düşülen tuzaklar mı diyeyim. Çünkü Avrupa Birliği ile ilişkiler zaten biliyoruz artık e, duraksamayı da geçti, donmayı da geçti, ölme noktasına geldi. Yani öyle bir noktaya gidiyoruz ki bu başkanlık seçiminin vesaire de Türkiye'de giderek belki daha fazla tartışılıyor olması söz konusu olursa Avrupa ile ilişkiler dili e, olarak kopma noktasına gelecek. İşin kötü tarafı sanki e, Türkiye'den gelen sinyaller hani şöyle söyleyeyim sadece Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları değil ama e, Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu olan Devlet Bakanı Egemen Bağış mesela evet. birkaç ay önce e, ilişkileri bitirme. ...ölümcül evet. darbeyi vurma zevkini... ...AB'ye bırakıyoruz gibisinden... ...hani nereden çok, tutsanız... Da, da, evet. çok, ...çok açık... ...belki de bir ağızdan kaçırma bile değil... ...yani artık... ...bu kadar aleni olarak söyleniyor olması... ...belli ki böyle bir yaklaşım var... ...bir politik olarak benimsenmiş... ...değilse bile... ...bu belli ki akıllardan geçiyor... ...hakikaten ve işte Türkiye biz... ...onlarsız da yaparız vesaire gibi bir ruh haliyle zaten işte bütün Ortadoğu'nun ve Balkanların yükselen değeri büyük ilkesi olarak buna artık Avrupa'ya ihtiyacımız yok gibi. Yani Avrupa'da da zaten hani Dışişleri Bakanı mesela Almanya'da Dışişleri Bakanlığına gittiğinizde mesela yani bu ruh halini siz orada da algılıyorsunuz. Yani yapacak bir şeyimiz artık yok gibi. Buna tabii hayıflanarak söyleyenler var, sevinerek söyleyenler var. Ama artık yani biz ne yapalım? Yani Yapacak hiçbir şeyimiz kalmıyor. Yani tutulacak tarafı yok e, ilişkilerin e, gibi bir noktaya geliyoruz. Hakikaten de şimdi anlamak mümkün değil. E, bu açıdan mesela 110 barajını, e, çoğu, e, yani burada verilen argümanları e, Avrupa'nın anlaması gerçekten mümkün değil de, kendi demokratik standartları çerçevesinde. Elbette ki Avrupa'da birçok demokrasi sorunu olabilir. Ama hakikaten bu baraj meselesinde sizden akıl alacak değiliz diye bir şey komik oluyor. Çünkü gerçekten bu çoğulculuğun, ıı, temsiliyetin bir şartı bu kadar tartışmasız bir şey. Pekala da akıl alınabilir birçok konuda demokratik standartlar konusunda. Niye akıl alınmayacakmış ki burada bir... Karşılıklı da olabilir bu. Evet. E, Türkiye'nin de bu arada... Ee, tav tavırları mesela işte e, ne oluyor? MHP'nin e, başbakanın hırçın üslubunu eleştirdiği bir noktaya geliyoruz. Yani şu an e, temsil edilen en milliyetçi partinin e, yumuşak kaldığı bir siyasi ortam söz konusu oluyor. Yani, ne oluyor? Avrupa'da da mesela aşırı sahne yükselmesinden bu kadar bahsediliyor falan filan. Aşırı sahne yükselmesinin Ee, en büyük sebeplerinden bir tanesi de aşırı sağ söylemlerinin ana eksene oturması. Merkez sağın söylemi haline gelmesi. E, Türkiye'de de bundan farklı bir durum var. Yani Merkez sağ olması gereken bir parti e, aşırı sağ çizgide bir partiden e, daha sert kalıyor. <gülüyor> bu evet. nasıl bir durumsa. Tabi mesela bu arada Burhan Kuzu'nun bu idam... Ee, bunun geri gelmesiyle ilgili idam cezasının il, ile ilgili mesela şimdi biz burada Türkiye'de bunu unuttuk belki ama mesela Almanya'da bunun etkileri hala bu e, keza diğer Avrupa ülkelerinde de e, bu lafların konuşulduğunu biliyorum. Bu sorgulamayı niye niye böyle bir şey gündeme geliyor? Bizim karşımızda nasıl bir ülke var şu an siyaseten? nasıl bir e, politika söz konusu Türkiye'de ki e, idam cezasının e, geri getirilmesini tartışabiliyor. E, tabii yani yeni anayasını yapmanın işte daha önce konuştuğum gibi emanet ediliyor olması falan. Bunlar hakikaten kafalarda dışarıdan bakınca pek oturmayan şeyler. Evet. Bir de e, tabii bu özellikle e, nükleer enerji meselesi konusunda da çok e, Ya zamanlama açısından bile son derece sakıncalı görünen e, görünebilecek benim de şahsen gördüğüm şeyler var e, yani bu işte tüp gaz bilmem ne benzetmeleri bir yana bırakılacak olursa da yani bu Almanya ve başka Avrupadaki ülkelerde bir geri durma en azından bir duruma dönüp bakma. Durumu varken dörtnal nal enerji bakanının ve başbakanın ağzından böyle bir gidişat da, makası açan faktörlerden biri olabilir mi bilmiyorum. E Tabii şimdi daha önce de biraz bahsetmiştik. Almanya'da mesela işte bu nükleer enerji konusu hemen her vatandaşın bir fikir üzerine bir fikir sahip olduğu... Ee, ve e, elbette bir uzman gibi e, derinlemesine bilmese de e, bir, e, en azından neyin ne olduğunu, e, bir ön bilgisinin olduğu bir konu. Dolayısıyla siyasette de en belirleyici konulardan bir tanesi, Daha en belirleyici konu şu an ve e, herhangi bir işte e, uluslararası kanalı veya da işte Alman kanallarına açtığınız Karşınızda gördüğünüz zaman haberlerde her zaman bu nükleer enerji konusu ve Fukushima'da olanlar anbean an takip ediliyor işte ve e, Almanya'da işte e, sadece Almanya'nın kendi nükleer enerjisi değil yani kendi nükleer enerji sorunu değil komşu ülkeler mesela Fransa'da olan bir nükleer santralin e, De nasıl bir tehlike yarattı falan filan üzerine bayağı nitelikli programlar, haberler yapılıyor. E şimdi böyle olunca işte yeşillerin mesela seçilmesinde büyük son yerel seçimlerde etken oldu e eyalet seçimlerinde. E bu nükleer enerji konusu. E fakat Türkiye'de mesela tabii ki bu bir şey değil. Yani bir gündem maddesi gibi değil. O yüzden mesela işte yeşillerin eş başkanı Claudio Ross'la orada görüştüğümüzde ilk sorusu Almanya'da işte bu konu gündemde, Türkiye'de de işte TEPKO işte böyle bir nükleer santral yapacak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne gibi politikalar söz konusu? Dendiğinde açıkçası bu mesela Türkiye'nin ana gündem maddesi olmadığı için hatta gündeminde dahi yer almadığı için Verilecek çok da bir cevap olmuyor. İşte de okullarda bakıyoruz ki Türkiye'de ders kitaplarında nükleer enerji mesela pozitif bir şey. Çevreciliğin bir parçası, adeta çevreyi korumanın bir parçası olarak lanse edilmiş vesaire. Nükleer enerji o kadar içselleştirilmiş ve empoze edilmiş. O yüzden çok ayrı zihin dünyaları söz konusu. Elbette ki Almanya'da bu çevre konusunda veya işte bütün bu politikalar konusunda, yenilenebilir enerjiye yönelik politikalar konusunda her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Almanya'da da hala mesela madencilik e, yasalarının çok e, güçlü ve kuvvetli olması dolayısıyla kömür madenleri mesela e, bırakın kapatılmayı, e, yenilerinin açılması söz konusu oluyor ve işte e, Almanya'da bu yüzden mesela e, Kuzey Ren ve Vestfalya'da köyler boşaltılıyor. Geçen haftada değindiğim gibi hmm. e, bu hala çok arkayık e, bir e, yaklaşım söz konusu. Bu işte sosyal demokratların da aynı şekilde siyasetinde kilitlendiği bir nokta. Ama gene de her ne olursa olsun e, bu nükleer enerji dediğim gibi ana gündem maddesi. Ve Türkiye ile Avrupa arasında gerçek bir ortaklık olsa bu gündem geçişkenliği de olursa. Orada ne konuşuluyorsa biz de burada onu konuşuyor olabiliriz. Ama tersine bir <gülüyor> ortak gündemimizin oluşması bir Kasımpaşa çıkışı üstünden ancak olabiliyor. Bu da tabii hakikaten ilişkiler ikisinden çok düşündürücü. E, tabii şey de var burada hani e, en son açıklanan bu Avrupa kamuoyları Hı -hı. üzerindeki araştırma e, Eurobarometre. Ee, rakamlarına göre çevre konusundaki duyarlılık ülkesinin en önemli sorununu çevre olarak görenlerin oranı AB27 genelinde %3 seviyesindeyken Türkiye'de %1 seviyesindeymiş böyle bir karşılaştırmada belki neden böyle bir çıkışların etkili olduğunu anlamak için faydalı olabilir. Ya Türkiye'de aslında tamamen Sunni bir gündem üstünden konuşuyoruz. Ya yani o onu dedi, bu bunu dedi. Sürekli bir kutuplaşma, zıtlaşma. Yurt dışından gidilince, Türkiye sınırlarının dışına çıkınca yani bu zıtlaşmaları da beraberimizde getiriyoruz. Herkesin politik bir duruşu var, çizgisi var ve onun üzerinden kavgalar ediliyor vesaire. Aslında çok aynı çizgide olabilecek olan insanlar bile birbirleriyle zıtlaşıyorlar ve sürekli işte bu aslında olmayan bir gündemi laflar, çekişmeler, çatışmalar üzerinden oluşturulan bir şeyi sanal alemi sürekli biz yaşıyoruz aslında, teneffüs ediyoruz. Türkiye dışında ya Türkiye kökenliler de Türkiye Avrupa'da olan çoğu zaman bunları yaşıyorlar. İşte Kürtler kendi aralarında, Aleviler kendi aralarında vesaire gibi. Bölünmeler söz konusu. Ama şimdi yani Almanya'da mesela bir dikkatimi çeken de şimdi bir üçüncü kuşakta vesaire çok farklı e, e, göçmenler var. Artık yani onlar Türkiye'yi geride bırakıyorlar ve aşıyorlar. Ve bu da onlar için tabi bence çok olumlu bir gelişme. Hı -hı. E, o, o anlamda Türkiye gündemiyle sürekli çalkalanmaktan bir anlamda kurtulabilenler de var. Bunu aşanlar da var. Ve e, mesela e, bir Türkiye kökenli orada e, gazeteciyle Fakat artık tamamen Almanya'nın bir parçası bunu hissediyorsunuz konuştuğunuzda. Konuştunuzda onunla mesela Türkiye'deki basın özgürlüğünü konuştuğumuzda şunu hissediyorsunuz elbette ki onun Türkiye ile ilgili kaygıları olabilir Türkiye ile özellikle ilgileniyor olabilir ama Çinle de eşit derecede ilgilenebiliyor. Ya yani o anlamda Türkiye tek eksen tek bakış noktası değil mesela bu da. Bence oradaki göçmenler açısından e, enteresan bir durum ve Türkiye açısından da enteresan bir durum. Aslında oradaki insanların hikayelerini biz okuyor olmalıyız. E, son derece İslam'a çok ilginç bakış açıları getiren e, Türkiye kökenli göçmenler var mesela e, Keza işte orada e, yorumcu olarak son derece söz sahibi olan e, kişiler var. Onların bakış açıları dünyaya. Evet, Fatih Akın gibi yönetmenlerin bakış açılarında da böyle bir farklılık var. Fatih tabii, Akın Türkiye... aslında Türkiye'ye çok bağımlı kalıyor bu anlamda. Ve Türkiye'ye olan bir triyakiliği tutkusu olan bir isim olarak kalıyor. Ama, Ama... hiçbir zaman anam eks... evet. eksene oturtmuyor bu milliyetçi hı -hı, şeyi hı. bence yani. <gülüyor> evet, evet. Kesinlikle tabii tabii. E, fakat Fatih Akın'dan da bu anlamda çok farklı olan gerçekten... Alman e, yanın yeni bir yüzünü yeni oluşmaya yüzünü e, oluşmaya başlayan yüzünü temsil eden kişiler de var hı hı. E, a, yani Almanya'da belki siyaseten bir e, göçmenlere yönelik dönüşüm söz konusu değil veya zihinlerde bir ciddi dönüşüm çok kültürlü bir Almanya çok e, o anlamda e, farklı ulus e, kökenlerin olduğu bir Almanya Fikri Aslında bu özünçlenmiş değil ama bunun canlı örneği bir takım e, göçmenlerde var onların mesela hikayeleri üzerine düşünmek herhalde mesela Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri açısından bu e, Batı ile olan e, geçişkenlikler açısından çok daha ilginç aslında işte yerine keşke bunları konuşuyor olsak elbette. Evet. Ama bir, bir türlü ona, o noktaya gelemiyoruz. Yani Avrupa ile ilgili e, hiçbir haberi okuyor musunuz mesela? Yani Türkiye gibi dış haber sayfalarında görebiliyor musunuz Avrupa Birliği ile ilgili? Yok böyle bir şey. Yani bizim hayatımızda yok zaten bir herhangi bir yer işgal etmiyor. Giderek de azaldığı da söylenebilir aslında. Yani... E tabi. Kesinlikle yok. Avrupa Birliği'nin kendi içindeki gelişmelerle ilişkin hiçbir şey yok. İşte Türkiye ile <gülüyor> ilgili de Avrupa Birliği gene yanlış yaptı mealinde. Haberler tırnak içinde var. Evet. evet. Buna rağmen işte biz araştırmadan bahsediyorlardı geçtiğimiz günlerde. İhsan Dağı bahsediyordu. Hala Türkiye'de insanlara sorulduğunda kendinizi nereli, nereye ait hissediyorsunuz dendiğinde Çoğunluk %60 civarı bir çoğunluk Avrupa diyor. Ama bu herhalde diğer seçenekler Orta Doğu, Asya... Bir seçenekler olmasından kaynaklanıyor Gerçekten Avrupa'ya bağlı hissetmekten Aidiyet duygusunun Avrupa'ya yönelik olmasından değil Sanırım evet. Hala yani o anlamda Belki bugün Orta Doğu Bölge gücü olarak Türkiye sivriliği olması Fikri insanların hoşuna gidiyor ama Orta Doğu'nun o anlamda Üstünde yer alarak üstüne çıkarak belki Yükmederek Gene öyle diyeyim Evet. Yani oranın bir parçası olarak gerçekten değil. Evet, o çok öteden beri sürüp gelmekte olan bir batılılaşma, yani tanzimat vesaireden beri gelen bir başka türlü eğitim ya da anlayışın da bir uzantısı da olabilir kısmı. E tabii, yani işte bunlar işte, dediğim gibi bu çatışmalar ve şey, e, Türkiye'nin içindeki kimliğin, kendi kimliğindeki... E, Bu anlamda zıtlıklar şeyler soru işaretleri çözümlenmiş değil. ve tam bu noktada aslında işte Avrupa ile o bağların neredeyse koparılması için çaba gösterilmesi işte yeni anayasa sürecinin heba edilmesi tamamen heba şimdiden edileceğini öngörebiliriz herhalde Ondan sonra ve işte başkanlık sisteminin gündeme gelmesi falan gibi konularla, Aslında Türkiye'nin çok ciddi kebir savrulma dönemine gidebileceğini öngörebiliriz eğer bu şeyde yolda devam edilirse. Evet dün de ya da belki günkü yazısında o yo günkü yazısında şahin Alpay'ın da belirttiği bir şey vardı zaten Hı. yani 12 Haziran'da seçilecek meclisten çok şey özgürlük ve demokrasi isteyenler olarak bekliyoruz yeni bir Anayasa yaparak. Bürokratik vesayet düzenine son verip özgürlükçü ve çoğulcu demokrasiyi yerleştirmesini, işte temel hak ve özgürlükleri güven altına alacak yasalar çıkarmasını, Kürt sorununu çözmesini ve iç barışa hakim kılmasını, ülkeyi Avrupa Birliği üyeliği yolunda ilerletmesini istiyoruz. Ama bu liderler ve bu listelerde gösterilen adaylar arasından seçilecek bir meclis söz konusu beklentileri karşılayabilir mi diye soruyordu doğrusu. Ya işte orada işte benim size e, kapılmama sebep olan e, bütün bu listelerde kişiler, şunlar bunlar, aday gösterilenler hatta söylenen bu sözler binden de dönenler değil de bunun arka planında hakikaten Ankara'da müthiş bir e, kadrolaşma ve çatışma söz konusu ama bu kadrolaşmayı anlayabilmek, okuyabilmek gerçekten çok zor oluyor. E, hiçbir şeyde göründüğü gibi değil. O kadar ufak ufak saflaşmalar, kamplaşmalar ve koalisyonlar, güç çatışmaları vesaire söz konusu ki devletin her kademesinde herkesin kendini kendi adamını yerleştirme bu anlamda savaşı belki de başkanlık sisteminin ortaya atılıyor olması, tartışılıyor olmasının birinci sebebi bu. Hmm. Bundan bir çıkış arama da olabilir. Yani iyi niyetli bir çaba, çabaysa eğer varsa altında bir ufacık bir iyi niyet bu olabilir. Ama hakikaten bu, bu değil çözümü işin. Tekrar tekrar yani yapılması gerekenler çok belli. Türkiye'nin önünde de çok şans var aslında. Ee, kendi bu halinden kurtuluyor olması için. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yolda yürürken birden bile karşıma bir resim çıktı. Bir Atatürk portresi. Fakat Atatürk'ün küçücük küçücük küçücük resimlerinden oluşmuş. Bu yeni meclis tablosunu da mesela ne olacaksa ben ona benzetiyorum. O küçük küçük küçük resimler ve isimler aslında bir, bir araya gelip uzaktan baktığınızda gene aynı sistemi oluşturuyorlar. Her kim olurlarsa olsunlar. Meclisten şimdiye kadar çok ilerici diyelim yani insan hakları konusunda vesaire. İnsanlar da geçti ama her zaman sistem kazanıyor oldu bir anlamda. Bunun için evet. önce bunu kırıyor olmak lazım. Ve Avrupa Birliği mesela ile ilişkiler buna bir şans veriyordu. Türkiye'nin modernleşmesi, zenginleşmesi bunun için bir şans veriyordu. Ve bunların hepsi, bu şimdi yeni anayasa bunun için bir şans veriyor. Ama hepsi heba ediliyor. Tek tek tek, tek tek tek. Evet, bunu konuşacağız. Peki, evet, çok teşekkür oldu. ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Alp Ulagaylı Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Günaydın. Günaydın Mahir. Evet. Bu önce futbol sonra da biraz basketbol konuşalım. Sonra da konuşma. Bizi nereye götürürse diyelim. Arda... Yani ben birlikte aynı potada eriteceğim ikisini. <gülüyor> <gülüyor> ikisini. Basket maçına giden futbolcular falan diye. Ee, şimdi aslında bu hafta yani Türk futbol gündem açısından sakin bir hafta ama e, hani hafta başından beri konuşulan konu hatta geçen sonundan beri e, Arda Turan'ın İspanya transferi yani olup olmayacağı. Zaten kötü bir sezon geçirdi. Yani sakatlandı. Sonra sakatlık yükseltti. Sanıyorum Graça'ya formasıyla ile kaç lig maçında oynadı? Sekiz galiba sezon başından beri. Yani demek ki 20 19-20 maçı kaçırdı lig maçını. Ee, pek verimli. Yani iyi bir sezon olmadı kendi açısından da. Takım açısından da. Kulüp zaten huzursuz. Ona yönelik bir takım eleştiriler var. Ee, yani... Türkiye'de her gözünde kişinin e, başarılı sporcunun e, başına geldiği gibi işte yok sevgilisi var şöyle giyiniyor böyle giyiniyor bir takım hani özel hayatı bir de işte sahada yeterince kendini zorlamadığına tam performansla oynamadığına dair bir takım o da sanıyorum hani bunlardan genç bir kişi olarak artık sıkılmış ve hani Türkiye dışında oynamayı düşünüyor böyle bir niyeti zaten var herhalde yani en azından Kendi ağzından değil ama bir menajeri var Ahmet Bulut. Onun ağzından duyduğumuz kadarıyla yurt dışının önem niyeti var. Burada da geçen sonbaharda olmuştu yani bir 6-7 önce. Yine Atletico Madrid, İspanya Atletico Madrid takımının ismi ön plana çıktı. Oradan bir yönetim kurulu üyesi Türkiye'ye geldi. Galatasaray Başkanı Adnan Poat'la görüştü. Sonra Güya Atletico Madrid'in başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki onun için gelmemişti Türkiye. Türk Hava Yolları'nın sponsorluk anlaşması olabilecek. Onun için bir görüşme falan ama niye Galatasaray Başkanı'na görüşüyor? O işin şey Muhtemelen bir niyet var iki tarafta da. Ee, ama şimdi yani olayın iki tarafı var. Bir şu andaki mevcut yönetimi Galatasaray'ın e, sadece resmi olarak yönetimde. Yani fiilen bile onlara hani çok kale, olan, kale alan kalmadı sanıyorum. Çünkü e, bir aydan az bir süre sonra e, görevleri bitecek. Yeni yönetim iş başına gelecek ve bu transfer kararını Ee, yeni yönetim kurulunun vermesi gerektiğine dair bir kanı var. Hatta diyelim ki yeni yönetim kurulu da transferi onay verdi ama pazarlığı hiç olmazsa onların yapması gerektiğine dair bir kanı. Bu aslında e, doğru bir şey bence. E, e, doğru bir hareket olur. Çünkü şu anda yönetim kurulunun verici herhangi bir ciddi karar yani günlük kararların dışında alacağı herhangi bir karar şey olacak hani sanki bundan sonra gelenleri önüne taş koymak, onları baltalamak istiyor gibi bir hale dönüşecek. bu birinci tarafı, ikinci tarafı da şu yani hani spor basını medyası zaten konuşuyor ama ben günlük konuşmalarda da hani çevremden duyuyorum. İşte bir iki tane diyoruz ki zaten şey yapamaz. Diyor. İspanya'da da oynayamaz o. İngiltere geçtik ama hiç yapamaz Atletico'da. Hani Türk futbolcusunun Yani Ki Arda en iyi oyuncu diyoruz. Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Türk futbolcusunun Türkiye dışında başarılı olamayacağına dair bir öngörü var. Yani bu son 10 yıldaki bazı oyuncuların Türkiye dışına giden oyuncuların oradaki performansı bu şeyi pekiştirdi. Bu kanıyı pekiştirdi. Öyle gözüküyor. Nedense bu hakikaten öyle bir durum var. Türk futbolu son 15 yılda en başarılı dönemini yaşadı. Bu dönemde yurt dışına gidenler oldu ve hakikaten Hani hangisi iyi beklediğimiz şeyi gösterdi orada? Belki Parmamak bir, bir kısa bir süre için Nihat belki. E işte yani parmakla sayılabilecek. Yani gidenin sayısı daha fazla. Hatta ben şimdi saysam ah diyeceksiniz. Onlar da mı gitti? Hmm. E, Nihat kahveci kesinlikle. Hatta belki bence öyle. E, yani Türkiye'de şeyi saymıyorum. Hani ...Almanya doğumlu olup orada yetişip... ...Türkiye'ye gelen geri dönenler var... ...onları hesaba katmadan... ...Türkiye'de yetişip yurt dışına giden en başarılı oyuncu... futbol evet, tarihinde... ...yani 1950-60 arası giden kuşağa da... ...dahil ederek söylüyorum bunu... Yani ...o zaman çünkü bir ilk dalga var... ...Şükrü Gülesin, Lefter, ondan Yadis... Işte ...Bülent Eken, Bülent Eser vesaire... ...hatta sonra... ...61-62'de Metin Oktay... Can Bartu. ...Can Bartu... ...hepsini dahil ederek söylüyorum... Muhtane en başarılısı. Yani gittiği takım eee orta er bir takımdı ama geleni olan bir takım. O takımın e, işte 20 yıl sonra şampiyon oynamasına e, öne önayak olan isimlerden biri. Neredeyse gol kralı oluyordu İspanya gibi bir yerde. E, müthiş birkaç sezon oynadı. Sonra işte transfer oldu falan sakatlıktan. ama yani 7,5 sezon hakikaten çok başarılıydı. Onun dışında son 10 yıla baktığımızda Tugay Kerimoğlu evet eee İngiltere ve İskoçya ve İngiltere liglerinde oynadı. 10 sezonlarda ise 9,5 ya e da 10 sezon. Ee, yani tabii profili çok düşük takımlarda oynadı. Hep ligin orta sırası, kilitlik işte kupası kazanan vesaire Blackburn Rovers'ı kastediyorum. Ee, yani orada çok istikrarlıydı ama hani bir ama bir yıldız denemez. Ee, hani çok iyi bir görev adamı olarak 30'lu yaşlarında orada oynadı. Ee, Emre Belözoğlu Bence beklentinin çok altında kaldı. Hem Inter'de hem İngiltere'nin Newcastle'da Yani o 2000 yılında bekleyen emri, İngiltere İter'de ve İngiltere'de onu göremedik orada. Yani bir sezon dışında belki bekleniverelim. Yani Gerek kalan oyuncuları saysam zaten Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu senesinde forma gelen Türk oyuncularının hepsi bir kısa da olsa yurt dışı denediler. Hakan Şükür, Erma Belazoğlu, Okan Buruk, Fatih Akiyel, Arif Erdem, Hakan Ünsal, Ümit Davala, Nersi takımın tamamına yakını ee, bir yurt dışı tecrübesi geçirdi ama bu bazısı birkaç maç oldu. Bazısı yarım sezon, bazısı bir sezon. Başarısı olmuyor. Ee, şey iyi bir örnek. Tuncay Şanlı Fenerbahçeli. Evet Tuncay söyleyecektim ben de. Yani e, İngiltere'ye gitmeden önce e, Fenerbahçe'nin belki de bir numaralı Türk yıldızıydı. E, milli takımın en oyuncularından biri şüphesiz ama İngiltere'ye gittiğinde o Türkiye'de onu çok Başarılı yapan dinamizminin e, İngiltere'de sırdan olduğunu gördük. Yani Stock City'de başarısız oldu. Maalesef hiç olmadı. Ve şimdi Almanya'da, Wolfsburg'da yine küme düşme hatta. Yani e, hangi takıma gitse e, diplerde sürünüyor ve oralarda bile yedek kalıyor. E, ben mesela Tuncay Şanlı'nın daha başı olacağını düşünmüştüm. E, hiç öyle olmadı. E, yani bu tabii hem yani Türkiye'de bir ön yargı oluyor. Bizim futbolcular yapamaz ön yargısı bir de şey oluyor tabii hani yabancı menajerlerin futbol izleyicilerinin gözünde hani Türk oyuncular mı bu biraz zor onlar pek yapamaz bizde ön yargısı oluyor orada da yani kısmen haklı bir durum yani bu başı olamanda birkaç sebep var bir hani zaten bizim oyuncular çok gitmek istemiyorlar dışında, Türk oyuncular yani çok iyi bir futbol pazarı var burada onlar için yani iyi, orta hele büyük takımda oynayan Orta yer bir oyuncuysanız bile işte 1.5 milyon euro alıyorsunuz yılda. Çok iyi para. Yani o parayı muhtemelen net olarak Avrupa ülkesinde kazanamazsınız. Yani orada vergi devreye girer vesaire. Hani brüt olarak alırsınız, neti düşük olur. Evet, burada vergi açısından da önemli farklılıklar var galiba Avrupa ülkeleri. Evet, yani bizde %15'lik stopaj var transfer uygulanan futbolcu ücretlerine. ama futbolcuların bir kısmı hele yabancılar zaten şey diyor. Ben net ücretimle anlaşırım. Vergisi size ait diyor kulübe. O yüzden o üstteki %15 de şeye kalıyor. 15 ödemekte de e, kulübe kalıyor. E, işte bazen de ücretler şey üzerinde sözleşmede düşük gösteriliyor bir kısmı. El altından veriliyor falan. Muhtemelen bu artık daha az kalan bu uygulama ama e, uzun yıllar yapıldı. E, o yüzden hani kire burada ücretler iyi. İkincisi işte dil sorunu var. Tüm futbolcuların tamamına yakını <gülüyor> daha doğrusu söyleyeyim. Neredeyse hiçbiri yabancı bilmiyor. İşte 3-5 kelime İngilizce. Yani çok azdır hani böyle bir orta öğretimde İngilizce öğrenmiş olsun vesaire vardır ama azdır mesela aklıma Ayhan Akman geliyor hani yurt dışına de ama kolej mezunu İngilizcesi var ama hani diğer oyuncuları saysak 3-5 kelime hakemle işte konuşabilmek hatta ben çoğu zaman merak ediyorum hakemin muhabbet deniyor saatinde nasıl konuşuyorlar diye böyle ellerle top işareti yapıldığına ben çok sütras <gülüyor> <rahatsız, gülüyor> top böyle atlama işareti yapılıyor elle atladı o hani şöyle <gülüyor> Rakip futbolcu kendini yere attı diye. Yani muhtemelen arada edilmiş şeyler vardır ama yabancı sorunu yani İngiltere değil, İspanya falan gitseniz İtalya'ya Latin ülkesi tamamen orada e, İtalyanca İspanyolcayı konuşacaksınız yani başka çağrı yok. Evet o açıdan da farklıydı Nihat Kahveci yanılmıyorsam gayet iyiydi. Evet yani herhalde ikinci sezon üç falan değildir muhtemelen çok seri halde e, İspanyolca konuştuğunu hatırlıyorum ben. evet ayrıldığında yani zaten öyleydi ama ilk ikinci sezonda işi kapmıştı o çok temel bir şey yani çünkü hani İspanya gidecekseniz o da şu sorun var şu faktör var İspanya bütün Latin Amerika hitap eden bir transfer pazarına sahip e ama Latin Amerika'dan gelenlerin yüzde seksen zaten İspanyolca konuşuyor Brezilyalılar hariç ana dilleri yani Meksikalı Uruguaylı Argentinli zaten hazır geliyor bakımdan o yüzden takım içinde. Hani uluslararası takım belki İngilizce değil. Yani orada İspanyolca konuşulacak. E, Brejilalar için de herhalde e, ana dili Portekizce olan biri için de İspanyolca öğrenmek bir Türkiye göre daha kolaydır. Çok kardeş bir dil yani. E, o yüzden yani bir dil faktörü var. E, dil faktörü bir de Tunca şey için e, herhalde olmamıştır. Tugay Kerimoğlu için sanıyorum o da iyi konuşuyordu İngilizce. Tabii orada sonra artık hatta işte çocukların eğitimi için e, burada kalmayı düşünüyorum demişti ama Galatasaray'ın işte bir alt yapı teklifi oldu. Geri geldi. Hatam etti acaba diye <gülüyor> evet. şimdi. E, bir de tabii sağa çıkışım var. hani Oyun olarak futbolcular yani Türkiye'de tabii son yıllara kadar hep şu vardı. Hani büyük takım oyuncuları işte sezonun beşte birlik bölümünde yani yüzde otuzunda biz üst düzeye oynayalım. Geri kalanında işte bir %50'sine idare ederiz. %20'sinde yatarız falan hani bir istikrar sorunu oluyordu büyük bir kısmında. Ee, ama tabii orada çok mümkün değil hele üst düzey liglerde tüm maçlarınız tüm dünyada televizyonda yayınlanıyor. Yani e, hele büyük parayla bulunacaksınız. O da yıldız birle bakılacaksınız. Arda için bahsedilen rakam bonservis servis ücreti 14-15 milyon avro e, ciddi bir ücret. Yani orada onun üzerine Sorumluluk binecek. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Ve şey beklenecek. Yani takımı kurtarsın burada e, beklentisi oluşacak. Taraftar tarafından. O sıkıntı var ama şu, şu var. Mesela İspanya'da genelde açık bir oyun oynanıyor takımlar. E, yani Barcelona ya karşı oynamıyorsa bir takım e, genelde şey oynuyor. Yani, hani bir, bir lig değil de iki ikinin ligi. İspanya Ligi. E, geçen hafta Üçüncüyle dördüncünün maçı var. Lig üçüncüsü 5-0 bitti. Yani ezdi Valencia bir ama hani İtalya'da olsa o maç 1-0-2-1 kıran bir maç olabilir mesela. Hani o birbirine yakın iki takımın. İspanya açık futbolunu tercih edildiği bir yer bu yer. Bu yüzden hani Arda Turan becerisini kullanabileceği bir yer bence. E Atletico Madrid işte en baba iki takımdan biri değil. Sonlularda orta karar devam ediyor. Hani beşinci, altıncı Ee, o bakımdan da iyi. Yani muhtemelen şampiyonluk beklentisi zaten olmayacak Real Madrid ve Barcelona karşısında. Ama seyirci bunu bekleyecek. Hani 4. olup bir Şampiyonlar Ligi'ne kafa atsak o beklenti oynayan bir takım bence şey olarak iyi. Ee, şöyle bir takım da değil çünkü. Hani de değil. Mesela Madrid'in banlıyor takımı Etofe de değil. Etofe de işte bir sezon sürpriz yapar 6. olur ama öbür sezonda 17. olur yani kılıfı ikimede kalır. O da değil. Hani geleneği olan bütçesi atılı sayılır derecede olan, işte iyi oyuncular olan bir takım. Ee, hani Giderse iyi bir tercih bence. Ben oyun şey etkisinden başarılı olacağını düşünüyorum. Ee, bir uyum sorunu var işte. Hani arada pozitif bir kişi. Ee, bence uyumda sağlayacaktır. Yani hakikaten burada niyet varsa, geçen kim birisi televizyonu söylüyordu. Yani şimdiden İspanyol'da ders alsa diye makıllıca bir şey olur mesela. Haftada iki gün tık tık. hatta belki daha ifşi yoksa daha yoğun. İspanyol'da ders alıp Ee, şu an Nisan başındayız. İşte 15 Temmuz'da sezon açılışına. 3 aylık İspanyolca temel bilgisiyle gitmek hiç fena olmazdı. Ee, bunu Fatih Terim'in yaptığını hatırlıyorum. İtalya'ya e, 2000 yılında gitmeden önce Fiorentina'ya. Evet. Galiba burada Donatella Piatti'den ders almıştı. Gitme, girme, gitmeden. Sonra orada <gülüyor> dersleri sürdürdü. Yani bu akıllıca bir yol olur. Ee, dediğim gibi sportif olarak bence başarılı olabilir. Yani uyum sordu işte. Hani ve o futbolcusu uyumsuz dur ön yargısını kırmak olacaktır. Evet yani. zaten burada kalsa da ikinci kümedeki maçlarda da iyi olmaz yani. <gülüyor> Bankasya'da Arda Tur'a. Bank Şifresiz ama izlenecek o zaman. <gülüyor> Tüm Türkiye TRT'den izleyecek. Neredeyse değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani hakikaten Ee, geçen haftalarda değindik. Yani 9 puan farkı var Galatasaray'ın Buca'yla. Buca'nın 2 maçı Trabzon'la Fener'le olmasa hakikaten diyeceğim tehlikede. <gülüyor> tehlikede e, maalesef ki hani şanslı fikstürü kötü Buca'nın. Yani o 2 maçı yok saymaları lazım. Kalan 4 maç var. Hani 4'ünü kazanıp Galatasaray'ın hiç puan almamasını falan beklemeleri lazım. Biraz zor, tabii. zor olabilir <gülüyor> Peki birazcık da basketboldan bahsedelim. NBA'de de sezonun sonu. NBA'de normal sezon bitti, e, cumartesi günü playofflar başlıyor. Yani şundan değinelim istedim, bir işte normal sezon bitti, sürpriz var mı yok mu? Bir de e, hani Türkiye NBA'de en fazla yabancı oyuncu kontajana sahip ikinci ülkeydi. Yani NBA y yönetimi ya da şey diyelim, NBA bu yabancı oyuncular yabancı demiyor yani. Foreign players demiyor, international players diyor. <gülüyor> şimdi, şimdi uygun olarak. E, ve bu sezon başında 84 uluslararası oyuncu vardı takımda ama şey de var mesela bunun içinde. Yani Amerikan mil takımda oynamış Tim da var. Çünkü o US, Amerika, ABD Virgin adaları doğumlu. Hani o da listede var. Birkaç tane öyle oncu da vardır. Hani şey düşünmeyeceğiniz Amerikalı olmadığını zannettiğiniz birkaç oncu da vardır. Ama 11 Fransız'dan sonra 5 Türk vardı. Ee, Türklerin ikisi de playoff'a girdi. <gülüyor> Üçü giremedi. ben yani aslında beklentilere uygun bir sezon Geçtiğim bir de bir yani belki sürpriz beklentinin ötesine geçti. Takım Chicago Bulls oldu. Hem Doğu yakasının birincisi oldular. Çok iddialı Miami'nin ve tecrübeli Boston'un önünde. Ee, yani bir, ciddi bir renesans yaşıyor galiba. Geri dönüş yapıyor Chicago ee, Bulls. Evet. Jordan e zaten, Jordan günlerinden beri. Özellikle Amerikan futbolu ve basketbol ligleri tamamen buna göre ayarlanmıştı. <gülüyor> yani bir onu hani roller coaster derler ya bir iniş. Bir Önce bir çıkış mesela, 5 yıl, 3 yıl bir ve sonra 3 yıl bir düşüş, sonra 5 yıl dip, sonra tekrar çıkış. Böyle bir inişler ve çıkışlar ligi. Yani birkaç takım hariç de buna uyulur. Yani Chicago, Michael Jordan'ın olduğu e, 8 yılda 6 şampiyonlu kaldı. Sonra tamamen dibe vurdular ligin en kötüsüydü. 2-3 i̇şte sezon öyle geçti. 4-5 sezon ortalardaydı. Sonra çıkış başladı. Bu sezon ligin en iyisi. E, aradan kaç sezon geçmiş? 13 Oyun sezonu tekrar tepedeler. Hani bir NBA şampiyonluğu gelir mi? Niye olmasın? Hani bu kadar 62 galibiyetti bir sezonun sonunda. Yani Doğu'da birinciler. Ligin en iyi takımı aynı zamanda. Yani finale kadar çıkarlarsa tüm playoff serilerinde sağ antajı var bir kere takımın. Yani 4 maçı Chicago'da oynayacaklar. Eğer oraya kadar gelebilirlerse. Bir de Türk oyuncusu var tabii Chicago'nun. İlginçtir. Ömer Aşık bu sezon başı Fenerbahçe'den NBA'ye gitmişti. Ee, ve maç başına tüm maçlarda oynadı. 82 maçta oynadı. 12 dakika süre aldı maç başına 12 dakika. Bayağı iyi değil mi? Ya i̇lk sanat için fena sayılmaz. Çünkü Ömer'in şu sorunu var. Yani Avrupa'da ve Türkiye'de çok uzun blok çık alıyor ama NBA'de sadece boy ve zıplama önemi değil. güçse de önemli. Yani orada pota dibinde sizi himenler itiyor çünkü. İtiş kakış vesaire. O o dezonta rağmen 12 dakika ve 3.7 ribaund ortalaması var. 48 dakikaya vurulduğunda bu ortalama öyle istatistikler yapılır NBA'dir. E, ligin ilk 10'unda. Yani oynadığı süre başına en çok ribaund alan 10 oyuncudan biri. Bayağı da gelişti aslında. Yani e, şey görüntü olarak da bakıyorum hani o NBA standartlarında bir genişliğe doğru ilerliyor sanki. E, evet mesela bu ünüzdeki yaz kritik olacak. Yani e, bir NBA oyuncusu olarak Ee, tabii sezonun nerede biteceği önemli. Yani sezon bittikten sonra belki takım finale şampiyonuna kadar gidecek. O zaman sezonu tabii e, 15-20 Haziran'ı bulacak Ömer Sonra yani kısa bir dinlenmeden sonra e, yazı şeye, hani o güçse kazanmaya, kas kazanmaya yönelik bir çalışmayla geçirmesi lazım. hani Sezonu şimdi hemen bitseydi ciddi bir fırsat onun için e, şey olacak. E, böyle bir dezantajı olacak. Ama hani ilk sezon için iyi. Yani e, Daha hani onun gelişeceği çünkü yıllar var bundan sonra 3-4 yılı. Yaşı da nispeten ee, küçük. 24, hı. 24 yaşında tabii. Hı. Yani hani bir pilot oyuncusunun işte 27, 28'de hani olgunlaş gele, geleceğini düşünürsek şey var, müzetti var. Ee, Chicago ilk turda Indiana ile oynayacak playoffın ilk turunda. Ben yani rahatlıkla geçebilecekleri bir bu form durumuyla son 9 maçı kazandılar zaten. Yani 4-0 bile olabilir o seri. Ee, Doğu'da onları daha sonra e, Orlando Atlanta galibi bekliyor. Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Atlanta ile oynuyor. İlk turda yani iki Türk oyuncu ik ikinci turda karşılaşabilirler. Ee, Boston, New York, Miami Philadelphia'da ilk turun diğer eşleşmeleri e, Doğu konferansında. Batı'da ise e, sezon başı aslında Lakers favoriyle ama San Antonio son haftalarda çok zorlamasına rağmen Batı'nın en iyisi olarak kaldı. Hatta bir ara açık ara ligin en iyisiydi ama sakatlıklar falan derken sonda biraz yollular, şey düşüş yaşadılar. Üst üste altı maç kaybettiler. E, Tim Duncan'ın yokluğunda düşüş yaşadılar. Sonunda bir numarayı kaplar Batı'da. Onlar Memphis oynayacaklar. Los Angeles Lakers ikinci sırada kaldı Batı'da her şey karşın ligin favorisi gözüküyor. Son iki sezonun şampiyonu. Çok da bir şey ayarlayarak oynuyorlar onlar. Yani sezonda... E, Form durumlarını kontrol ederek oynuyorlar. Yani işte başta bir hızlı başlangıç, hafif bir düşüş. All-Star sonrası tekrar e, bir çıkış. Zaten 17 maçın 6'sını kazandılar. Sonra bir tekrar düşüp playoff'a doğru bir tekrar form tutturuyorlar. E, i̇lk turda New Orleans'la oynayacaklar. E, muhtemelen yani ligin ve batının en iyisi olmasına rağmen Lakers e, yine de favori. Yani Kobe Bryant'lı, e, Paul Gasol'lu geniş kadro. Onları favori yapıyor yani. Tabi sakatlık her şey etkilidir her takım için. Ee, ama şey gözüküyorlar. Yine de e, ideal durumda gözüküyorlar. Son anda çünkü bir sakatlık şoku yaşadılar. Pilotları Andrew Bynum son normal sezon maçında sakatlanmıştı. Ciddi bir sorun olmadı anlaşıldı. Yarın, hatta yarınki ilk maçta oynayacak aldığımız bilgiye göre. Evet yarın başlıyor yani. Evet. <gülüyor> e, Pilotaki iki Türk oyuncu da Şikago'lu Ömer Aşık'la. ...Orlandalı Hidas Türkoğlu... Ee, ...Mehmet Okur... Yutahta sezonun neredeyse tamamını sakat geçirdi. Takım da zaten... ...diplere doğru gitti. Semiyerdan ...aslında Boston'da başlamıştı sezona. Yedek bir otuydu. Sakatlıklardan bir yada beş çıktı ama... ...Boston'u Cleveland'da takat etmeyi... ...tercih etti ve neredeyse ligin en kötü takımı oluyordu... Cleveland ...orada bitirdi semih sezonu. Ee, Milwaukee'deki Ersan Llosova da... ...sonunda playoff'u kaçırmış oldu. Ee, yani 5 Türk oyuncudan 3'ü playoffları göremiyorlar bu sezon. Ama Hı. en kalabalık ikinci uluslararası oyuncu kontenjanını Türkiye'nin oldu tekabilesin. Peki çok teşekkürler Alp. Haftaya, Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagaylı Spor Evet bu şekilde de saat 10. 10.01 bu şekilde de bitirmiş oluyoruz bu haftaki açık gazetelerimizi sağ salim <gülüyor> çıkış yolunuz koridora doğru kulise doğru gidebileceğiz galiba. Başladığımız e, grupla bitirelim. 10. yıl dönümü Joe Ramon'un ölümünün hakikaten çok hızlı geçmiş zaman. Ve The Ramones grubu da Açık Radyo'nun çeşitli programlarının favorileri arasında yer alır. Punk grubu. Ve on, e, yaşasaydı yakında da e, 60 yaşını tamamlamış olacak olan Joe Ramon 49 yaşında 10 yıl önce vefat etmişti. Onun için bir parça daha çalalım. Onların en tanınmış parçalarından biri... The Ramon'sun, I wanna be sedated. Uyuşturulmak istiyorum. Şu Cuma gününde de daha iyi olmaz diyor. Duyguları özetliyor. Evet, aynen öyle. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Czekaście.